الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا Sallu ala şefi'i zulubna Muhammed, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala aleyhi billahi s-sem'i'l-alim'i min ash-shaytani r-rajim. Rabb'e bika min hemazat-i şyat'in. Ve a'udu bika Rabb'e yahtarun. Bismillahirrahmanirrahim. Dekker fe inne zhikrâten صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران Rabbimiz Tebarek ve Teala zikir meclislerinde, ilim meclislerinde ölene kadar cümlemize devam sebat, istikametler nasip eylesin. Mübarek Cuma gecelerini ihya'ya muvaffak eylesin. Amin. Özellikle Cuma gecesi yatsı namazında cemaatle bulunanlar için melekler özel defter tutuyorlar. Yakında bu hadis şerifi gördüm zaten cemaatle kılanlar, kılmayanlar hepsi biliniyor. Fakat cuma gecesinin yasını mazı cemaatle kılanlar e bu birçok camide bu kadar cemaat olmaz. Onun için yasıyı, cemaatini yani hiç farzını çünkü sünneti, vitri evde de kılabilirsin. Fakat hiç farzını cemaatle kılmadan çıkmamak lazım. Çok avanaklık olur. Çok zarar ziyan olur. Ee, mübarek cuma gecesi zaten yarı geceye kadar ya olur, sırf yatsı namazını kılmakla beraber. Cemaatin çok faziletini gördüm. Cuma ile ilgili de daha nice faziletler devamlı görüyorum hadis-i şerifler, rivayetler. Bir kısmını aktarıyorum. Bazen de unutuyorum. Ama inşallah sizler haftaya şey edelim onu da hadis-i şerifleri de biraz toparlayalım. Yani cuma gecesinde bu ibadetin fazileti İlim meclisine gelmenin fazileti nafile ibadetten eftal. Yani cüz okumaktan eftal. Efendim ondan sonra umre yapmaktan eftal. Nafile ibadet. Cihattan eftal. Allah Allah. Yani ilim meclisinde bulunmak demek, ilimle meşgul olmak, bir şey öğrenmek demektir. Yoksa gelip de burada limonata satmak için demedik. Sen burada öğrenmek için geldiysen Allah rızası için o vakit çok kazancın var ya. Yani. Biz zaten ahir zamandayız, garip zamandayız. Birçok amelden mahrumuz. Birçok faziletli ameller de şu anda efendim e, yapamıyoruz. Ama bunların hepsi eftal bir ilim meclisinde bulunmak gibi bir şeyimiz var. E, elimizde imkanımız var. Bundan mahrum olmayız inşallah. Biz de burada nöbet bekliyoruz. Yaz demeden, güz demeden Devam edeceğiz. Yani bizene yazdan güzden bir sohbeti devam edeceğiz inşallah. Çünkü biz burada e, Patrikhanenin yanında, yakınında, Kümenik projesine karşı, Fatih'i boşaltmak isteyenlere karşı, efendim bu cemiyeti dağıtmak isteyenlere karşı inşallah artık e, sıra bizde biz, bir mücadeleyi biz yapacağız. Bizden sonra da çocuklarımıza o şuuru veriz inşallah ve böylece bu sur için özellikle sohbetsiz, peşeci cemasız Rabbim bırakmasın. Amin. Amin. İsmaila caminde de cemaat eksik etmesin. Amin. Pazar sohbetlerinde cemaat eksik etmesin. Amin. Amin Allahum salli ala seynem Muhammedin ve ala ve sellem. E i̇şte geçen gün İsmaila da bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldılar. Hiç bugüne kadar yapmadılar yani. ben de haberim de yoktu. Bir şey de bilmiyordum. Sonra öğrendim yani. E çünkü artık çok bu masumcular, şucular, bucular öyle bir sulandırılarak adamlar iki de bir işte Efendi Hazretleri aci anne diyerek e, sanki bütün Efendi Hazretleri aci anne onlarla irtibatlıymış gibi göstermek suretiyle e, yani bana yaptıkları hakaretleri ben zaten boş veriyorum benim için hiç benim şahs şahsıma yapılan hakaretleri biliyorsunuz ben uğraşmıyorum yani ama e, burada mesele işte sulandırmak meselesi cemaati sulandırmak ondan sonra işte Öcü gibi göstermek. Efendim işte beyanlamı şeyinde bildiğinin sonunda da ne diyorlar? Bizi işte tasfiye e, etmek isteyen projeler. E zaten bu iş en başta FETÖ'den başladı. Ben inanıyorum ki e, şimdi işte Hrant Dink'in arkasına FETÖ çıktı. E, yani bu Hızır Efendi'nin dosyası Bayram Efendi'inki daha bir acayip. Bu şehitlerimizin dosyaları böyle kaldı yani. Bu şehitlerimizin dosyaları da bilmiyorum yetkililer ne yapıyorlar veya işte ya kan sahipleri diye bir olay var tabi biliyorsun. Hani oğulları var, şeyleri var. Biz tabi resmiyetimiz, bağımız olmadığından bir dilekçe veremiyoruz. Bu işi takip yapacak gücümüz yok. Adam derler, seninle oyun oluyor. Ama onlar da takip ediyorlardı. bildiğim Bayram Hoca'nın o Mahmut kardeşimiz ediyordu bayağı. E şimdi bu ne oldu? Bunlar arkasından FETÖ çıkar. Çünkü burada mühim olan cemaatin dağıtılmasıydı, korkutulmasıydı, ürkütülmesiydi. İşte onu yapamayınca Efendi Hazretleri buradan götürme projesi. Ondan sonra iş çıkıyor çıkıyor. Kümene'ye çıkıyor. Vatikan'a çıkıyor. Patrikhane'ye çıkıyor. Başka bir şey yok. Adam birçok adalarımızı işgal etti bu Yunan. Allah bir an evvel adalarımızı kurtarmayı bize nasip eylesin. Amin. Adalarımıza to top getirdiler. Adalarımıza bizim kendi topraklarımız. Efendim 950'deki haritalarda Amerikan İngiliz'in haritasında bile Türkiye adası görünüyor. Gör. Mesela Eşek Adası, şu adası. Yani ismi Türk ismi. Adaların bizim olduğunun belgesi bunlar. Ta bir, birkaç seneler evvel. Haritalarda değişmiş de değil. Ama haritalar fiilen işgal şeyler, adalar fiilen işgalde. Bayağı bir adalar ha. Çok büyük işgal var şu an. Mesela geçen orada e, papazları getirdiler adalarda. Papazlar kutsamalar yaptılar, ayinler yapıyorlar. Küçük kilise yapıyorlar, açılış yapıyorlar papazlar. O papazlar nereye bağlı? Hep bu patrikhaneye bağlı. Bu patrikhane burada istediği pis faaliyeti yapıyor. Oradan bizim adalarımızı işgal ediyor Yunan. Oradan buraya bağlı papaz gidiyor. Bizim adı işgal adamız da oradan askerlerle resim çekiyor Yunan askerleriyle. Şurada şurada. Mevzuyu görebiliyor musunuz ya? Biz neremizle uğraşacağız yani? O yandan Afrin'in olayı PYD PKK devlet kuruyor. Orada savaş hazırlığı var. E, bu yandan buradan adalar, oradan zaten Kıbrıs karma karışık. Efendim, her taraftan kavurlar böyle bir hazırlık içinde. Bir taraftan da buradakiler efendim yürüyorlar İstanbul'a doğru. Adalet arıyorlar. Kur'an'dan başka yerde, İslam'dan başka yerde adalet arayanlar öküzün altında buzak arayanlardan daha bir Külünç duruma düşüyorlar. İşte adalet Ne Neyle adalet arıyorsun? Senin adalet mefhumu ne? Adalet nedir? Teröristi mi desteklemektir yani? PKK'cılarla mı yürümektir yani? Ondan sonra. Şimdi öbürleri de çıkıyor. Ya diyor oradan da diyor e, adam ajanlık yapmış. Mittler'lerine bilmem neler etmiş. Devletin sırlarını ifşa etmiş, Bütün Avrupa'ya gavurlara e, Türk Devleti'nin suçlu göstermek için bir kumpas yapmış yani FETÖ'cüler. Sen bunu haber yapıyorsun. E bu suç yani. Bu suç. Vatana hainlik bu ya. E adam seni içeri atmış. E ne yapacak? E ondan sonra geliyorsun oradan mitik yapacağım. Oradan diyorlar şimdi Demirtaş'ın hapishanesine de git. Şimdi Kılıçdaroğlu'na diyorlar. Oradan da Demirtaş'ın hapishanesine oraya git. Benim de bir tavsiyem var. Oradan da Yassada şeye git. Yassada mı? Neydi o? Apo'nun olduğu Yassada. ada. Oradan da İmralı'ya git. Yok Yassada'ya gitmesin. Yassada iyi bir izlenimi yok. İmralı'ya git oradan da. Apo da adalet istiyor. Apo da diyor ki 30 bin kişiyi öldürdüm ama diyor hala hapis yatıyorum. Niye yatıyorum arkadaş diyor. Ben de çıkmam lazım diyor. Ve ben inanıyorum ki Apo hapishanede benim o hapiste bulunduğum 3 kere girdiğim hapis sürecinden çok daha rahattır. Ben hastanelere gidemedim. Yaşlarıma şey demedim. Kontrolü mi yapamadım? Hastanede gelen ziyaretçilerimi kovdular ettiler. Efendim, milletvekillerini yanaştırmadılar. Böyle şey etti. o adam orada, o, Her imkanı var. Çiftlik. Tansiyonu düşse çıksa hazır doktor, aman yaşasın. Keberemedi diye, böyle uğraşıyorlar. E şimdi, e, ne adaleti gidiyorsun? Dışarısı ateş çemberi, içeride böyle kazanı kaynatıyorlar. Yakında bir zelzele rüyası gördüm. Yani bu zelzele rüyası iyi bir şey değil. Benim rüyalarımın ekseri fiili çıkıyor ama, Deprem Zel sarsıntı demektir. Sarsıntı iç kargaşa demektir. Yani bu iç kargaşaya müsahit bir zemin şu anda hazırlanıyor iç kargaşaya. Allah rızası için uyanık olalım. Ha, hükümet yetkilileri şeyde çağırdılar darbeyi önleme herkes çıktı. Bu tamam. Ama bunun dışında böyle kalabalıklara nümayişlere, yürüyüşlere, nümayişlere Allah rızası için kadınınız erkeğiniz uzak durun Müslüman kardeşlerim uzak durun. Ha devlet büyüğü bir vazife söyler millete ilan edilir o tamam. Bunun dışında kendi kafanıza sakın sakın gösterilere nümayişlere ben Allah rızası için söylüyorum. كُنُوا <Kûnû> اَحْلَاسَ <ehlase> buyutikum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitne zamanlarındaki tavsiyesini söylüyorum evlerinizde oturun buyuruyor. Hiç yemek ekmek bulamasan diyorum. Efendim ağacın kökünü ısır, yaprak ye, toprak ye neyse çıkma diyor ortalığa. Baktın ki karga çıkma diyor. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. Yakında öyle fitneler olacak. Setekunü fitnenün el ka'dufe maş. Yani oturan yürüyenden hayırlı. Oturan daha az hareket yaptığı için Oturanı da odaketsiz. Yürüyenden hayırlı olacak. <gülüyor> Yürüyen koşandan daha hayırlı. Çünkü koşan fitneye daha hızlı koşmuş oluyor. Bundan dolayı böyle yani o şunu yaptı bu bunu yaptı. Ne yaparsa yapsın. Devletimiz inşallah asker polis kontrol eder olayları. Biz onlara duacıyız yani. Ee, biz bil fiil hareketler içine girmeyelim. Tahrikler olur. Şunlar olur. Bunlar olur. Memleketin önünde böyle bir şeyler hazırladıkları artık anlaşılıyor. Anlaşma oluyor ama e, bu iç savaş dış savaş projelerin e, tabii akamete uğradı ama adamlar vazgeçmiyorlar. Bir bütçe proje bir türlü bir proje bir proje bir türlü bir proje. Onun için e, biz burada uyanık olacağız, hadis şeriflere bakacağız. Çünkü hatayla da olsa birinin kafasına taş gelmesin, anlamadan da olsa birine zarar vermeyelim, kimseye eziyet etmeyelim. Öyle mi? Çünkü kalabalık kargaşa demek. Bir olay olduğu zaman da bir zarar, bir eziyet kaçınılmaz olarak ya edersin ya görürsün yani. Bundan dolayı ben size Allah için uyarıyorum. Birinci tavsiye. Evlerinizde durun. iş işlerinizde, işlerinizde durun. Mümkün mertebe. Ya camdan bile bakmak sıkıntı ya. Ne var ne oluyor? Geliyor bir serseri kurşun seni buluyor. Öyle mi? Yani ne var ne yok, ne var ne yok. Aç haberlere bak. Yani camdan bakmakla bir şey halledemiyoruz. Burada şimdi bizim önleyeceğimiz bir şeyi boyutta değil bu işler yani. Bu bakımdan duamızı yapalım. İbadetimizi yapalım. Vatanımızın bölünmemesi için. iç savaştan dış savaştan muhafaza için. Işte devlet yetkilerimize, emniyet görevlerimizi, askerimize Allah Teala yardım eylesin. Amin. Yani şimdi öyle bir durum ki FETÖ'sü, PKK'sı bilmemiz içerisi ajan dolu. Yani cemaatların içi ajan dolu. Düşünsene cemaatların, tarikatların içi ajan dolu. E bu başka yerlerde ne kadar oranı fazladır? Yani bir e, Allah etmesin yani i̇şte konuşursan olur derler yani bela konuşmaya bağlı konuşmayayım. Ufak bir şeyle bütün milleti zehirliyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Yani ortada bu sefer e, vatanı müdafaa edecek adam kalmaz yani. Formüller de çok basit. Bu zamanda değişik şeyler kullanıyorlar, sistemler kullanıyorlar. Bundan dolayı Allah'tan başka çözecek, kurtaracak bir merci yok yani. Ha Ama tedbirimizi alalım, uyanın olalım. Çoluk çocuğumuza mukayyet olalım. Oğlumuza, kızımıza sahip çıkalım. Sokaklarda çok dolandırmayalım. O yana gitmesinler, bu yana gelmesinler. Oturun biraz evinizde kardeşim. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Evinizde oturun buyuruyor. Ne bunu efendim, Şeyh Muhammed Zekeri el-Bukhari Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden öyle derdi yani mübarekler. De zaten bir dergâhı küçük. E şey işte, yerde bir kat mübarek için. Dünyadan zerre kadar şey yok ölmeyecek. Ya da bir şey yok. Sıralı ibadet zaman Bu zaman var ya der. Zemanü sükut ve lüzumul büyüt vel kut hatta la temut derdi. Yani ağzını çeneni kapatma zamanı da ben hiç dememiş yani bana. Ben anca tır tır tır başıma gelmeyen kalmıyor. Ama duramıyorum doğruyu söylemeden. Ama fuzul işlere karışmayalım. Sükut zamanı. Evlerde oturma zamanı. Ha camiye cemaate tabii illa çıkalım cemaatle kılalım. Onun dışında elhamdülillah ekseri oturduğumuz bölgelerde camilerimiz yakınlarımızda var. Bu da bir nimet. Ondan sonra ölmeyecek kadar azık. Ölmeyecek kadar azık. Bunlar iktifa Bunun dışında e, ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. kargaşalara girmeden inşallah Allah dinimizle, imanımızla, iman selametiyle Ahiret sahiline yanaşmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin. Vakitlerimiz doluyor. Hepimiz ecelimizi bekliyoruz. Mesela iman selametiyle çene kapamak. Bir yandan da çoluk çocuğa da işte dinimizi, imanımızı aktarabilmek. Bir e, ardımıza efendim, hayırlı ilimler, sadaka-i cariyeler, faydalı ilimler, sohbetler, eserler bırakabilmek. Sizin de tabi bu usta çok çabalarınız var. Hepiniz Allah razı olsun. Birlikteyiz biz destek oluyorsunuz, dinliyorsunuz, geliyorsunuz, teşvik veriyorsunuz. Allah razı olsun. Bütün bu hizmetler cemaatten olur. Cemaatsız ne olur arkadaşlar? Cemaatsız ne feyiz olur? Bir şey olmaz. Onun için ayaklarınıza sağlık. Allah adım nazaha cümlesi heplere eşyaneyiz. Önümüzde böyle aynı devam edelim inşallah. Akşamın hemen peşine sohbetlerimizi devam edelim. Şimdi efendim yani demin nerede ol işte Kadir gecesinde yani Kadir gecesinden bugüne Efendim 10 16 yani şu şey olay yok iki de korucu var 18 şehit var efendim iki de AK Parti işte ilçe başkanları başkan yardımcıları Müslüman insanlar onlara da bu PKK infaz etti efendim onlarla beraber 20 ediyor daha ondan evvel de tabii Hudâpardan bir esnaf bir adamı Müslüman adamı infaz ettiler ondan evvel böyle geriye dönük bayağı liste var yani PKK'nın infazları efendim Müslümanlara böyle zulüm ve eziyetler yapıyorlar. Ne bunlar ben diyorum Ermeni dölleri diyorum bu sefer de efendim Ermenilerden de bazı bana darılan oluyor. <gülüyor> diyorlar bunlar bizim dölümüz değil falan. Bunlar bir doğurmadık falan. Bunlar bunlar iblisin dölleri mi diyorlar? Ne diyorlar artık bilmiyorum işte. Efendim Ermeniler bunları sahiplenmiyor yani. Çünkü hakikaten çok canavar bir şey küremişler yani marksist Leninist, dinsiz kitapsız bir şey. Allah kahrumahı perişan eyleyip çözülmelerini daim eylesin teslim olanlarını ziyade eylesin itirafçılarını ziyade eylesin askere polise teslim olup biz vazgeçtik diyenlerin sayısını artırsın Allah kaçırılan kızları oğlanları ailelerine yeniden yade eylesin böylece bunları darmadağın eylesin şehitlerimizde garik garik rahmet eylesin kabirlen nur eylesin derecelerini ali eylesin ikdamla kanlarıyla affu mağfiret eyleyip Ailelerinde cennette cem eylesin. <gülüyor> şehit askerlerimiz. Bugün de Van'daki olaydan bir tane şehit vardı. Onu yazdınız mı? Bu şehit oldu bugün. Hastaydı. Efendim, Sinan Hamza, Oğuzhan Sezer, Şevket, Alnıdelik Ömer Çintay, Oğuzhan Küçük Rıfkam Çetin, Şenel Ağıl Muhammed Furkan Demirel, Mete Yahşi Hamza Dede, Arif Kalafat Emrah Ceylan, Şuayb Şilepe Talat Bildirici Polislerimizden İdris, Büyük Dönme, Muhammed Ali Mevlüt, Dündar, 15 Temmuz gazisiymiş. Koruculardan Serhat, Benek, İsmail, Deniz, bunlar da işte oralarda korucu olmak zor iş, işte, çok zor, çok tehlikeli bir şey ya. Yani. Geliyorlar evini, ailen, çoluğun çocuğunu öldürüyorlar. Aydın Ahi ile Orhan da Müslüman insanlar, eli Sünnet insanlar, Efendim, AK Parti'de, oralarda AK Parti'de ilçe başkanı, il başkanı olmak çok zor iş. Buralarda havalı iş de, şırnakta mırnakta çok zor iş, öyle mi? Burada itibar 1500, ikram İkram güzel. Ama oralarda zor, devamlı tehdit. Mesela oralarda, yani biz partiler üstüyüz, ben hiçbir zaman için particilik yapmadım, yapmayı da... Efendim, efendi hazretlerinden yasak almışız bu usta yapmamalıyız ama burada parti meselesinden dolayı konuşmuyorum eri sünnet müslüman insanlar milletini vatanını seven insanlar bunlar PKK bunları niye infaz ediyor o bakımdan konuşuyorum yani zaten o bakımdan şehit listesine koyuyoruz değil mi alacak verecek davasıyla ölse şu olsa bu olsa biz herkesin ruhuna okuyacak vaktimiz yok ama bir adam yani vatanlı milletini sevdiği için bölünmemek istediği için öldürülüyorsa yani. Şehit oluyor tabii ki. Zaten de aileler belli. Mazbut hepsi. Namaz abdesti aileler. Allah rahmet eylesin. Kabirleri nur eylesin. Ruhleri için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü abduhu ve rasuluhu la ilahe illallah muhammedur rasulullah fikulli lemhettim ve nefesin adedema vesiyahu ilmullahu Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu, Ya Rabbi Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle, kabile nur eyle, günahlarını mağfiret eyle, boynlarını cehennemden azad eyle, Amin. Ya Rabbi dostlarına ilhak ile. Ya Rabbi sen bu kanı böylece durdurma nasip eyle, Amin. ve askerimize, polisimize bu faaliyetlerinde çok yardım eyleyip içlerindeki hainleri de teşhir eyle. Amin. Tam, tam manasıyla birlik beraber içerisinde bu operasyonları başarıyla muvaffakiyetle tamamlamalarını ve değil içeride çevremizde Türkiye'ye silah doğrultacak bir tehlike bırakmayacak şekilde bütün faaliyetlerinde mansur ve muzaffer eyle. Amin. amin. amin. Allah'u salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ve sellim. amin. Hep salavat. Salavatsız bir dua yapmayın. Boşa gider. Boşa gider. Ağzınız salavatla açılsın, salavatla kapansın. Salavatsız, dilekçe imzasız, mühürsüz, geçmez. Bu salavat seni ver, sizi alıştıracağım inşallah. Alıştırmışımdır belki de. Evet. Şimdi, e, bazı bir şeyler konuşayım dedim. E, fakat bu hafta, tek tekte Mehmet Ali Kulat'ın şeyinde danışmanlık anket şirketi ne kadar doğru ne kadar yanlış olmakla beraber ayet değil hadis değil ama bir ortalama çıkıyor. Bu anket sonuçları Türkiye'de toplumun dine ve dini değerlere bakışı başlıklı bu ankette 30 tane büyük şehirde 23 tane ilde efendim 154 tane ilçede 5400 kişiyle birebir yüz yüze olması gerekiyor. Çünkü bu anketlerde telefonla olan anketler çok yanıltıcı oluyor. Değil mi? Adam komünist ben evliyayım diyebilir telefonda yani. O bakımdan yüz yüze de biraz daha evine bakıyorsun, barkına bakıyorsun ne iş? Kıble'yi biliyor mu? <gülüyor> Seccade var mı? Kur'an var mı? Falan falan. İşte neyse. Böyle bir anket yapılmış yani. Şimdi bu bizim neyimize? Bizi ne alakadar ediyor? Çok alakadar diyor, sosyal ee, yani içtimai diyelim ahvalde bu milletin e, İslamiyet'e bakışı e, İslami değerlerle ilgili şuuru, bilinci, ehl sünnet hassasiyeti veyahut işte webten e, hiçbir şey bilmediği konusunda elimize bayağı bir veriler var. E, bunlar birkaç saat tartışıldı şeyde yani. Diyanet biraz katıldı oraya itiraz etti. işte kime bak kime dediniz kime ne dediniz bilmem ne de. Tabii burada sanki Diyanet suçlanıyormuş gibi Diyanet de savunmaya geçiyor orada. Halbuki Diyanet savunmaya geçmesine bir lüzum yok. yok. niye savunmaya geçmesine lüzum yok? Ne ekti dene biçecek? Evet. Ne ekti dene biçecek? Yani hangi cuma hutbesinde bile bir beş vakit namaz kılmayan cehennemde yanar diye bir şey duyduk. Hangi hutbede duyduk ya? Kardeşim, Cuma'ya geliyorsunuz ama bu beş vakitin her biri Cuma kadar mühimdir. Yani bir hutbede duymadık. E ondan sonra namaz kılma oranı düşmüş. E çıkacak mıydı? Ne ektiniz de ne biçiyorsunuz? Yani diyanetin bütçesi bana verilse, dünyaya şeriatı getiririm. Türkiye'ye değil, dünyaya şeriatı getiririm. Türkiye ne Türkiye? Bir anda Müslüman zaten. Türkiye hemen iş, bir şuur verir, bilinç verir. O bütçeyle ne yapılmaz ya? He? O bütçeyle ne yapılmaz yani? E şimdi sen bir tane kanal kurmuşlar işte oradan da işte tamam işte bazı hocaları, hacıların hayatı bilmem nesi 80 yaşında, 90 yaşında mübareklerin işte şöyle yemişler, şöyle oturmuşlar, şöyle içmişler. Mübarek. Millete namaz yok, kusül yok, abdest yok yani. Şimdi. Tamam hayatları, mübareklerin mühim olabilir. Onların da yeri var. Ama başka bir şey yok abi ya. Başka bir şey yok ya. Yani onun için bir aletin hiç tepki vermesine bir gerek yok. Çünkü mevzu ortada. Şimdi ben tek tek bunları sayacağım. Müsaade ederseniz. Siz teke tek falan izlemeyin. Ben zaten izliyorum sinyal. Zaten 8-10 tane sizi hiç alakadar etmiyorsa... Bir tane alakadar ediyorsa 40 senede bir, ben de onu söylerim size zaten. Siz Lale Gül'e devam edin. Aradaki haberleri ben vereceğim. Tamam. Şimdi diyor ki, Allah'ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz? Şimdi bir iki profesör daha vardı. Onlar da dediler ki, soruyu çok üçlemişsiniz yani. Allah'a inanıyor musun deseydiniz bu cevap daha düzgün çıkardı falan filan. Yok, ben soruyu uygun buldum. Çünkü varlığı yetmiyor. Birliği yetmiyor. Bizi yaratıp yaşattı. Şimdi bizi yaratıp yaşattığını da hazmedemeyenler çıkmış. Yaratıp yaşattığı asla değil. Bizi yaratıp yaşat Esas soru şu olması lazım. Varlığı, birliği ve bizim her işimize karıştığına inanıyor musunuz? Esas soru bu olmalıydı. Soru bu olsaydı ibre dibe vururdu. Şimdi soruyu böyle üçlü sormuş, bir kalta yapmış ama adam yine oradan bile haz etmeyenler çıkmış. Yüzde inanıyorum demiş. Hani doksan dokuzdurmuştum ha? Şimdi 86 demiş. Yüzde demiş ki evet inanıyorum ama bize karışmıyor demiş. Şimdi bu bize karışmıyor diyen işte yaratıp yaşattığından anlamış meseleyi. Yani, yaratıp yaşattığı değil de benim demek istediğimi anlamış. Her işimize karıştığını anlamış. Bize ne karışır demiş. Zaten yüzde dört kararsız. Kararsız da tımarhanede bile yer bulamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Kararsızlar, bakır Bakırköy'e bağlasam durma. <gülüyor> kararsız nasıl oluyor ya? Allah Allah hiç ya. Yani o kararsız zaten hayır demek, felan felan. Yani burada yüzde on dört, e %14 Allah hiç inanmıyor. Çıkıyor. Öyle mi? Allah'a inanıyor musun? Kararsız. Bu inanmıyor. Ondan sonra efendim 4 öyle diyor. 86'tan ne kalıyor orada? 14 kalıyor. 14 burada. Yani %99 şeyimiz çoktan bozulmuş ayarımız. Öyle mi? O gitmiş. Şimdi daha düşeceğiz. Daha dökülen dökülene yolda. İkinci soruyu sormuş. Meleklere iman demiş. Şimdi meleklere imana gelince Allah'ın varlığı birliği yaratıp yaşattığına falan bir 86 çıkmış ama meleklere iman 75'i evet demiş. Meleklerin içine cinleri de koy. Yani görülmeyen varlıklar mefhumudur bu. Yani cinlere inanmayan da biliyorsunuz kafir olur. Kur'an'da cin suresi var. Meleklere iman etmesine küllüne amene billahi ve melaketi ve kütübü verse amene resulü. Hepinizin bildiğiniz amentü de bile madde belli yani. Şimdi meleklere inanmayınca iş kaça düşmüş? 75 Evet demiş 15 Hayır demiş on da cevap yok demiş. O zaten kendinden haberi yok. E şimdi burada Müslüman sayısı kaça düşüyor bu noktada? Yani bu ileri geri yapar, ben burada bir şey yapmıyorum, nüfus memuru değiliz. Aşağı yukarı, adam da büyük bir anket yapmış yani. Ya 75'e düşüyor, meleklere imam esenesi. Şimdi Kur'an'ın vahiy ile geldiğine inanıyor musunuz? Sorulmuş, 76 evet çıkmış, bu işte deminkiyle aynı orantıda yine, bir oynuyor falan ama Demek ki bu Kur'an'ın vahiyle geldiği melekler cinlere girdiğin zaman bu kafadan bir 25 gidiyor yani. %25'in amenkünü'n alt maddelerine alt maddesi de değil yani altı maddesine imanı yok. %25'i. Öyle mi? Aşağı yukarı bu hesap bunu gösteriyor. Ondan sonra işte evinizde Kur'an var mı? Sormuşlar. Şimdi bu Kur'an var mı da ee, 35-25 tane 70 mi diyor? 60. Yüzde 60'ı var demiş. Ama burada Fatih Altaylı dedi ki Türkçe Kur'an'da olur sorsaydınız bende Türkçesi var dedi. Mesela yani orada e, belki o soruya dahil olsa 70'e de çıkar onu bilmiyorum. 60'ı var demiş. 25'i var demiş okuyorum demiş. Okuyorum derken okuyabiliyorum demek ha okuyorum her gün, haftada bir cumaları demek değil. Yanlış anlamayın. Okuyorum. 35'i var, okumuyorum demiş. 33'ü Kur'an yok demiş. %33 oran, baya bir oran. Kur'an yok demiş evimde. Ha bunun belki işte Türkçesi, Mükçesi falan meal meal, bir de mealcilik çıkarttılar zaten. E, o tehlike de var tabii. Meal Kur'an Kur mıdır? Mesela bu dergide bu Temmuz sayısında çok önemli yazılar var. Dergimizin, Lale Gül'ün bu Temmuz sayısında. Mesela Ömer e, Faruk Korkmaz Hoca Efendi. Güzel fıkıhçı. Allah nazardan muhafaza etsin. Evet. Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi. Hüsnet bir alimimiz. Hocamız. O güzel bir e, yazı yazmış. 26. sayfada den. Bunu okuyun. Diyor ki, Sebeizm hareketinin çağdaş tezahürü mealizm. Sebeizm neydi? sebenin Yahudi'nin şiayı kurdurarak İslam'a ilk darbeyi vurma faaliyeti Yahudi'den gelen Sebeizm yani sebe hareketleri. Hazreti Osman'ın şehadetinden başlayan bütün o fitnelerin süreci sahabe savaş aralarında savaş çıkartan Sebeizm hareketini. Bugünkü tezahürü de neymiş? Yani İslam'a en büyük darbeyi o gün o vurduysa bugün bunun uzantısı olarak görüntüde mealizm. Yani mealcilik tersirsiz, hadissiz aç manaya bak, işte Mehmet okuyan bile artık isyan etti ya geçen. millete dedik okuyun ama dedi biraz yanlış ettik herhalde ya dedi. Önüne gelen de müştehit olmaya başladı dedi. E çünkü sen de uyduruyorsun, o da uyduruyor, ne fark eder yani. O da uydurma şeyi var ama o da diyor ki ben de bu kadar uyduruyorum ama diyor, bu kadar diyor üniversite okudum. Bu kadar profesörlük aldım şimdi, benim uydurmamdan onun uydurması bir olmamalı. Ben de diyorum ki hiç fark etmiyor. Ama o da ondan rahatsız oluyor. İslam bozulduğundan rahatsız olmuyor. Şimdi diyor adama meali verdik diyor. Bu sefer bizim de diyor vasfımız kalmadı hocalık vasfı. Neden? Bende zaten meal var. Sen ne konuşuyorsun ki diyor diyor. Anladın mı? O bakımdan adamlar zemin kaybediyor. Zemin kaybettiğinden rahatsız. Yoksa meallen yanlışa gitti diye değil. Meal, mealcilik. Bu yazı 26. sayfede mutlaka okuyun yani. Şuurlanmanız bakımından Hoca Efendi'nin yazıları çok ilmi. Güzel yazılar çıkıyor. Bunları okumanız lazım. Şimdi peygamberlere inanıyor ve her anlamda örnek alınacak rol modern midir diyor. Çok fena bir durumla karşı karşıyayız. Yüzde çok düşüyor. 63'ü bu memleketin 99'u Müslümanım geçinen memleketin. Yüzde 63'ü Peygamber'e inanıyorum ve her konuda her anlamda, dikkat etsin, sorular da iyi sorulmuş. Ha, soru çalkalamış yani, ha böyle bir elekten geçirmiş. Yoksa bu Allah'a, Peygamber'e inanıyor muyum, toptan olsa çok çıkar. Ama biraz soruyu inceleyince, deşince, diyor ki her anlamda örnek olduğuna musunuz diyor. Bu sefer rakam 63'e düşüyor. Yüzde 20 efendim, e, ben diyor, Peygamber'e diyor inanmıyorum diyor. Ondan sonra e, %20'si diyor inanıyorum ama her konuda örnek değildir diyor. %9'u inanmıyorum diyor. %8'i cevap yok diyen manyaklar. Şimdi ya, ya inanıyorum de, ya inanmıyorum de. bu nedir? Sen o zaman var mısın yok musun? Cevap yok. <gülüyor> Yaşıyor musun? Cevap yok. E ne meşgul ettin bizi? Allah, Allah. Yani şey de onu dedi orada bir, bir profesör. Ya dedi, bu adamlar anketle görüşmeyi niye kabul etmişler her şeye cevap yok tabi ama cevap yok şimdi o soruda öbürü cevap yok demiştir bu soruda öbürü işte aynı kişiler değildir tabi o da ayrı dava herkes işine gelmeyen meselesinde 63'e düştü mü her konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek mi değil mi her anlamda ona uyabilir miyiz uymalı mıyız Kendine mahsus olan şeyler başka. abdesti uykusunu, uykusu abdestini bozmazdı. Dört eşten ziyadesiyle kendine mahsus özel allah Teala Teala'nın izni vardı. Bunlarda biz ona zaten uymamamız gerekiyor. Ama bunun dışında da saysan kaç tane? Üç dört tane mesele çıkabilir. Bunun dışında her konuda bize yedi, nasıl yedi, nasıl giyindi, nasıl içti, nasıl namaz nasıl kıldı, nasıl selam verdi, nasıl insanlarla ilgilendi, efendim çocuklara nasıl davrandı fakirlerle nasıl muamelede bulundu ticareti nasıldı sözünde durmasıydı Lekad kana lekum fi resulillahi <gülüyor> usvetun hasene Allah'ın Resulü de sizin için çok güzel bir numune-i imtisal var. Kur'an söylüyor ve ona uyun ki leallekum tehtedun o zaman ancak doğru yola hidayet erebilirsiniz. Ve <gülüyor> tabi'u leallekum tuflehun siz ona tabi olursanız felaha erersiniz. Habibim söyle ki Bana uyarsanız Allah sizi sevecek. E sen nasıl Müslümanım diyorsun da %20 oranında peygambere inananlardan %20'si ha. Şimdi anlatamadım herhalde. Yüzdenin 20'si değil. Yani peygambere inanıyorum diyen adamlardan inanıyorum diyenlerden efendim %20'si diyor ki her anlamda bana örnek olamaz diyor. Bu demek ne demek ya? Bu demek yavrum demek ya. İşte. yine yine iniyorum. Neyini beğenmiyorsun ya? Sallallahu teala. Ne yanlış yapmış? Masum. Hatasız. vahiyle müeyyed. Ha ben peygambere inanmıyorum diyeni anlarım. Yavursun yani zaten. İnanıyorsun. Neyine inanıyorsun? Allah'tan gelmiş. E peki Allah'ın hatasız olduğuna inanıyor musun? E i̇nanman lazım. Yoksa Allah'ı da inkar etmiş oluyorsun. E Allah hatasız, vahiy hatasız. Vahiy hata olur mu? Cibril gelmiş şaşırır mı? E peki burada o zaman ne, uyulmayacak ne yönü kaldı bunun? E demek ki hiç ilim diye bir şey yok. Şuur diye bir şey yok. Geldik öbür soruya. Diyor ki, kadere iman, hayır ve şerrin Allah'tan olduğu. Eyvah, zurnanın zırt dediği yer. Ha burada 55'e düştü. Kuranda geçmiyor hadiste de mesela. Kuranda nasıl geçmiyor ya? Kuranda babasının adı geçiyor mu? Yani inanıyor babasına? Hadiste de geçiyor. geçen Kuranda geçiyor. Kâne Allah, kaderan, ne diyor Ayette kaderan diyor. Hayır Kuranda kaderin ki ismi vardı. İn ne akullesin, kalb ne kader. Her şey kaderle yarattık. Bak sen de anladın bir kader. Bak sen bir kaderi anlıyorsun işte. Yani kelime de başka manada değil. Kelime bir kaderin, kaderle yarattık diyor. E ondan sonra kullanıyosu yine abi bizim başımıza gelmez. İlla ma ketebe Allah ülene. Allah bize ne yazdıysa o gelir. Ketebe yazdı demek. Sen git Arapçada elifbaya başla. Ketebeden başlarsın. Ketebe yazdı. Ketebe Allah, Allah yazdı. Ne yazdıysa başımız o ok gelir diyor. E şimdi alın yazısı yazdı diyor zaten. Kur'an'da geçmiyor ne demek? E o zaman şimdi burada da tabi inançlar değişiyor. Çünkü kadere inanıyorum diyenin herkes de sünnet değil. Çünkü burada bir cebriye var. Bir de mu'tezile var. Şimdi buradaki cevaplara bu yansımış. Adam onun kendinin cebriye olduğunu bilmez. Ya bizim millet bir kafadadır ama o kafa cebriyenin itikadıdır onu bilmez. Veya bir inançdadır o Mutezile'ye uygun düşür, onu bilmez. O internetten dolanışırken kimden ne zehirlendiyse hangi efendim İslamoğlu'ndan mı, okuyandan mı, yazandan mı bunlardan etkilenip yanlış itikada düştüğü zaman onu konuşur ama biz onun adını koyarız değil mi? Biz onun adını koyuyoruz. Adam geliyor doktora hastalığı var, bir şeyler anlatıyor. Ama teşhisini doktor hemen diyor, sende şu var. Çünkü biz bu işi incelediğimiz için ihtisasımız olduğu için biliyoruz eli Sünnet meselesinde. Şimdi yüzde elli beşi evet demiş, e bu hayır ve şer yaratılmak bakımından Allah'tan mıdır? Şer'i ne kim yaratır? Allah-u Allah Teala. Allah te -al. Müridül hayri ve şerri kabihi velâkin leysse yardâ Hayrı da şerri de irade eder, halk eder, yaratır ama şerre razı değil. Razı olmuyorsa niye yaratıyor? Ama imtihan olsun diye mecbur olmadığı halde o zaman şerri hiç yaratmazsa bunların hiçbir işi yapamaz. Hiç kimse de şer yapamayınca zaten herkes cennetlik. O zaman otomatikman cennete bizi göndersin. Ama bir imtihan yurdu varsa, cüzi irade varsa burada Mevla yaratıcıdır. Ondan gayrı yaratan yok. Hayrı da şerri de o yaratır. Şimdi bu noktada 55 iyi bir rakam. 55 iyi bir rakam ama kardeşim düşe düşe ehl Sünnet Müslüman buraya düştü ya. Yarıya düşüyoruz görüyor musun? Hemen hemen. Yüzde 15 evet ama insan kendi kaderini kendi yapar. Şimdi bu kimin görüşü? Bu şimdi fırkalardan hangisine giriyor bu 15? Muhtezileye giriyor. Kul fiilini kendi yaratır. Şerri Allah yaratmaz. Kul kendi yaratır. Neymiş? Allah'ı tenzih edecek diyor ya. Bu sefer Allah'ın bir birçok yaratıcı çıkarıyor. Bu mutezileye girdi bunlar şimdi. Bir de kadere inanıyor musun? Yüzde on demiş ki evet. Ama neden inanıyor biliyor musun? Zaten insanın iradesi yok ki demiş. Bu hangi mezhep? Cebriye mezhemi. Bu da yani Allah Teala insanı mecbur ediyor. Biz şu anda Gelmişiz dünyaya, yaptığımız bütün faali hareketler efendim Allah'ın zorlamasıyla mecburuz yani, robotuz biz. Bunlar da cebriye. Bu hususta da çok, bu kafata da çok adam var şu anda. Yani yüzde on beş Türkiye'de. E, mutezile yüzde on beş. Burada kader, Ehli Sünnet'in en e, ince noktası kader. Onun için kaderin e, güzel anlaşılması için yani bir eser de hazırladım. Bayağı da bir döküman yaptım, topladım da. Yani yazdım ettim inşallah... Şöyle size, kaderin sırrı çözülmez ama, Ehrisünet'e göre kaderi nasıl anlamalıyız? Zın bir şeyini hazırlıyorum yani. İnşallah, İnşallah hazırlıyorum. Kader değişir mi? değişmez? O da ayrı bir konu. O da müstakil bir Risale olur. Küçük de olsa o müstakil çıkabilir. Fakat, çünkü bu Bayramazan'da, Mehmet okuyan işte sadaka ömrü uzatmaz. Efendim, ana baba ve iyilik ömrü uzamaz. Ömrü ziyade etmez. İşte, dua belayı def etmeyeyim. Bir şeyler, bir şeyler. E, milleti zehirlemiş yani Beyaz TV vasıtasıyla. E, bana da onları soranlar olunca ben ha, duyuyorum tab ben dinleyemedim. E, Birçok insana yanlış yunmuş manalar bir şeyler söylemiş. E sen bu adamlar, bu adamları sen Müslüman'ım geçinenlerin eliyle kanallarıyla bir Ramazan boyu millete dinletirsen oranlar iyi bile çıkmış ya. İyi bile çıkmış ya. Millete din iman bırakmıyorlar ki. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen yani İslam oğlu bu da onun dünürü biliyorsun. Bu da yeni bir fikir üretmiş. Adem A. babası var dememiş. Bu da şimdi bunu yayıyormuş bu Mehmet Okuyan. Diyormuş ki Adem A. ile beraber başka insanlar da indirildi. Sanki paraşütten cennetten bayağı bir bir şeye efendim şeye ne onladı? Pist bir pist yapıldı. Bayağı bir iniş olmuş ya dünyaya. İşte diyormuş ama diyormuş Allah Adem'i seçti diyormuş Kur'an'da. E. Allah aslafa Adem'e Allah Adem'i seçti. İşte o ne demek biliyor musunuz diyormuş bak işte ayet okuyor. İşte tehlike burada. Ben Kur'an'a inanmıyorum diyen de değil tehlike. Ayet okuyunca tehlike. Allah Adem'i seçti demiş. Allah Adem'i neye, neye göre seçiyor demiş. E demek ki demiş efendim başka insanlar da var da Adem'i seçtik. Yani çok inan varmış cennetten. Adem onlardan seçilmiş. Ya kardeşim, sana Kur'an diyor ki, kalakumun nefsin vahide, hepinizi tek candan yarattı. Bu Nisa suresinin birinci ayetleri. Sizi tek bir candan yarattı. Ve ondan sonra, ve kalakumun az evcija, eşini ondan aldılar. Yani. Orada min var, min tebriz ifade ediyor Arapçada. Yani hava annemiz, Adem A.S.'nin nesidir? parçasıdır. Ha! E kemiğinden, sol kaburga kemiğinden bu sahih hadistedir. Sol kaburga kemiğindendir. E i̇şte düzeltme uğraşırsan kırarsın. O şekilde istifade etmeye bak. Kadınları idare edin. Onlara müşamalı davranın. Eşlerinize falan. Neyse bazı annen de annen de kadın hoşta. O da bir sıkıntı yapabilir. Onu da idare edeceksin. Kızın da kadın. Hepsi bir alem yani. E şimdi bunların hepsinin ile iyi geçineceksin e, hayrını alacaksın, şerrini terk edeceksin, bağırıp çağırmayacaksın. Kadınlarla iyi geçinin. Yani her şeyi kendi anladığınız doğru manada düzeltmeye kalkarsanız, kırarsınız, kırınca yararlanamazsınız. Biraz eğrilik kemikte, yaratıldığı kemik itibariyle. Bu noktada siz bunlardan istifade edebilirsiniz. Çok da ediliyor hakikaten hep analarımız. Peygamberleri de onlar doğurdu. Dolayısıyla onlardan hayır hayır vasiyet ediyorum iyi geçinin. Bu hadis sahiptir. Ama buna iman etmeyen bir adama biz ehli sünnetten çıktı diyemeyiz. Ama Havva annemiz Adem Aleyhisselam'ın anladın mı sen? E, Havva annemiz Adem Aleyhisselam'ın bir parçasından alındı da yaratıldı. Buna inanmayana bırak ehli sünnetten çıktı demeyi, dinden çıktı bile. Diyebiliriz ayet, eşini ondan aldı yarattı diye. Minha. Yani avamil okuyan talebe bilir. Min ne demek yani? Minha. Ondan aldı yarattı. Ha ekemi mişi hadistedir. Ama eşini ondan aldı. Şimdi tek insan var, eşi de ondan. Bak eşini bile topraktan yaratamaz mıydı? Bak dikkatinizi çıkıyorum. Yani Adem Asam'ı yaratırken Allah'a zor muydu? Bir de hava annemizi aynı anda yaratamaz mıydı? E ne yaptım diyor, öyle yapmadım diyor. Hepinizi tek candan yarattım diyor. Genetiğiniz bir tek Adem'e dönüyor diyor. Kadınınız da erkekten gel. Yani. Kadının da genetiği erkekten geliyor. Bundan dolayıdır ki Adem'den eşini aldım. <gülüyor> Bu ikisinden birçok erkekleri kadınları Allah üretti, türetti, dünyaya yaydı diyor. Böyle bir ayet varken Adem Aleyhisselam'la beraber birçok aile daha inmiş cennetten. Bu Kur'an'ın neresinde var ya? Kur'an diyorsun ya Kur'an'dan bana ayet göster toptan indire. Ha bu ayet açıkça diyor tek can, eşi ondan, bütün nesil ondan. Burada şimdi bir ayet bulmuş köy ya. Neymiş o? Allah Adem'i seçti diyor. E seçti demek peygamberler seçti. Ve Nuhan, Nuh'u da seçti diyor. Ve Ali İbrahim, İbrahim ailesini de seçti. Ve ale İmran, İmran ailesini de seçti. Alele alemin alemlerden üstün yaptı. Şimdi Allah Teala ilk yarattığı insan olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Bunu peygamber yapmaya da bilirdi değil mi? İlk insanın peygamber olma zorunluluğu var mı yani? Yapmaya da bilirdi değil mi? Allah Teala bu ayette ne buyurmak istiyor? Adem Aleyhisselam'a peygamber değil diyen Yahudilere, Hristiyanlara beşerin babasıdır ama atasıdır ama yani peygamber değildi diyen fırkalar çıkmış. Allah Teala da bu ayette buyuruyor ki ben Adem'i peygamberliğe seçtim diyor. Yani hem ilk babadır hem de ilk peygamberdir demek. Buradaki Adem'i seçti o demek. Yoksa Adem'i seçti derken seçim yapıldı, sandıklar kuruldu, birçok insan indi, Adem seçildi. Muhtar mı seçiyoruz dünyaya ya? Bu herhalde ofluyor bu. Oflu mu Çaykaralı Orada da bir ihtilafım var mı? Hayrat nereye bağlı onu bir bakın internet'e. Vardır burada oflu'nun biri. Ofa bağlıysa yandınız ha sizden çıktınız. <gülüyor> Neyse hayrattan zannediyorum onu. Ondan sonra bu efendim kalkmış hani bir hikaye anlatmıştım size de ha? Sordular ya Adem aleyhisselam nereliydi diye. Oflu'ydı ha de, oflu'ydı dedi ya. Şimdi bu herhalde Adem aleyhisselamın onlar onun babaların falan da beraber inmişler Adem aleyhisselamla oraya öyle o fıkra herhalde. Seçim olmuş ya. O bir hikaye var da. Ha. Onlar Havva diyemezdi. Havva derler. O Hava anamız ne o çay taşımaktan canı çıktı diyor. Canı çıktı. Çay çay vardı sanki Hava anamız Citte'ye indi. Citte de çay ne arar. Neyse ya bunlar o fıkrasına döndü ya. O Hava anamız diyor efendim Canı çıktı çay taşımaktan diyor. Bir de otobüs şirketini söylüyor. Onda da ismi lazım değil. Onlar da diyor görürdü de yolda Heve anamızı. Arabaya da almaz diyor. Yani bunlar az daha. Arabada vardı, otobüs de vardı diyecek yani. Adem babamız cemiyetleymiş ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir ay beyaz TV bu adamı dinlettirdi. Bu millete. Müslümanların reyleriyle, paralarıyla oraya gelmiş o Melih Gökçek. Allah sana bir televizyon imkanı vermiş, milleti dinden çıkardı. Allah fetmez bu işi. Bu milletten özür dilemeleri lazım. Ben bu bir hafta bayramda birkaç yere gittim. Her yerde bu adamın zehirleriyle uğraştım. Oturuyoruz, Hoca Efendi böyle mi? Hoca Efendi şöyle mi? Bütün ayet hadisleri inkar. Kimden duydunuz? Mehmet Okuyan anlattı. Bütün Ramazan zehirlemişler milleti. Allah'a avale ettim. Allah müstahaklarını versin. Amin. Amin. Ben, ben durmam. Yanlış yapısa ben ha. ATV'de de çıksa ben şimdi. ATV'de de bir sapık çıksa konuşsa ben ona da ret diye yaparım. Ama Nihat Atiboğlu hoca eli sünnet adam. Şimdi ben doğruyu konuşuyorum. Şimdi Nihat Atiboğlu hoca eli sünnet. Ben şimdi eli sünnet olan adama bir şey diyebilir miyim? Ha. Dolayısıyla ben burada kanal ayrımı, şu ayrımı, bu ayrımı yapmıyorum. Hangi kanalda çıksa, bizim kanalda da biri çıksa yanlış konuşsa ben derim ki bu adam sapık konuştu. Öyle bir şey yok. Ha biz tabii yanlış konuşan çıkartmamaya özen gösteriyoruz. Değil mi? Ama adamın biri bir, bir kere bir konuk aldık. Adam çıktı çatlak mıdır nedir? Tayyip Bey'e Mehdi dedi. Bizim kanalda oldu ya. Hemen programı iptal ettik. Niye? Programın tümünü iptal ettik. Benim mesela adetimdendir. Çok 40 senedir böyle araba, şoför ömrü gözüküyor. Bakarsam ki şey ne olmadı? Şoförü ben işten çıkaramam. Ben işten çıkaramam. Kuyum çok şey. Hep kendi kendine giderler yani. Şimdi şoförü işten çıkartmak istersem de başıma bela olmuş şoför çıkaramıyorsam arabayı satarım. Benim böyle bir işlerim vardır ya. Şimdi ben ben de dedim ki programı tümden iptal edelim. Neden? E, konuk alan arkadaş aldığı konuğun yani Tayyip Bey'in Mehdi'likle ne alakası var adamcağızın ya? O da kızar yani böyle şeylere. En kızdığı işler. Zaten FETÖ'ye kızıyor. Mehdi'yim, Mesih'im diyor diye. Yani şimdi Tayyip Bey'e sen ne iftira ya? yani köy ya seviyor. Fakat işte bu kraldan beter kralcılık, sevgide dozu kaçırma, aşırılık her yerde var. Sadece cemaatta, tarikatta yok ki yani, siyasette de var, her yerde var. Allah'ın sıfatları var diyen oldu, bilmem ne diyen oldu, deli deli şeyler yani, cahiller çok memlekette. E bunun Tayyip Bey'e bir zararı olmaz, ona ne yani şimdi, o adam bunu tasvip etmiyorsa, değil mi? Biri de çıksa bana Mehdi dedi bir zaman. E ben şimdi ona neler anlattım ya ben nereden mehti olacağım benim babamın adı tutmuyor, benim adım tutmuyor diyorum adam hala diyor ki sensin diyor bana. Ben ne yapayım bu adamı dayak mı atayım üstüne ya? Akıt gazetesinde röportajım var benim bu usta. Bir sayfa bir ramazan röportaj yaptı benimle geldi. Ya röportaj yapan da sana böyle inananlar var diyor. Ya diyorum sakallı var. hacı abi sen diyorum bana böyle inananlar olduğuna inanır mısın bunlar diyorum akıllı mı diyorum. Ya hiçbir şey tutmuyor, rahat tutmuyor, tutmuyor. Değil diyorum. Adam tamam diyor. Dedim bak doğru yaz ya benim dediklerim. Neyse yazdı yani. Ha gazetede mecbur olduk cevap vermeye. O zaman tabii televizyon şey belki de e, radyoda yoktu bilmiyorum. Sohbetlerde geçmiş midir lafı. Yani onun için şimdi bu millete çok yanlış yunmuş şeyler dinletiyorlar ve bunlar da efendim İslami geçinen kanallarda. Mesela kanal 24 bırakmış herhalde bilmiyorum. Mustafa Öztürk Senelerce kanalıyım, kanalıyım dört değişti ama. Yönetim el değiştirdi, yani o eski yönetimdi, şimdiki yönetimi kastetmiyorum. Eski yönetim, Mustafa Öztürk denen adam, ya Viyana'ya niye gittik diyor ya, böyle bir cihat mihat yok diyor ya. Bizim Viyana'da ne kutsalımız var diyor ya. O zaman diyor, Haçlıların diyor, Kudüs'te kutsalı var, onlar da Allah rızası için savaşıyor. Haçlıları da diyor, destekliyorum diyor ya. Bu adam tefsir profesörü, maalesef benim hemşerim yani. Ne yapacağız yani? Oflu'nun bir hemşerisi çıktıysa benim de çıktı işte kirazunlu bir tane. Çıkıyor yani bu şimdi memleketinden değil. Of bizim Mekke'ye benzer derdi Helima Ebu Cehli de var, Ebu Bekir'i de var, Efendi Hazretleri de oradan. E, dolayısıyla her memlekette çıkıyor ama biraz Karadeniz'de e, çıkan, e, bu televizyona çıkanlara kastediyorum. Televizyon çıkanları çoğu Yaşar Nuri oradan, Bayraktar Bayraklı oradan, bütün bunlar bir değişik bir adamlar çıktı yani türediler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi mesela Mustafa Üslük ile ilgili çok önemli yazı. Bir de resminden falan da tanıyın. Bu hafta iki programa çıktı. Bir CNN'de çıktı, bir Haber Türem'le çıktı. Çok tehlikeli bir zihniyeti var, Kur'an'dakilerin bir çoğu masal diyor. Evet, bu adam tefsir profesörü. Bunu da bize kim tanıttı? Allah razı olsun İhsan Şen Hocak. İhsan Şen Hocak Hoca Efendi kardeşimiz bunu teşhir etti. E hocalarımız böyle gayretli olursa güzel oluyor yani. Yani İhsanşen Hoca hoca efendi olsun. Hüseyin Avni hoca efendi olsun. Bunlar da hakikaten hizmet ediyorlar. Bak hizmet budur ya. Hizmet budur kardeşim. E şimdi bu adamı yazdık mesela biz burada. Ne diyor? Kur'an'ın bir kısmı masaldır. diyen ilahiyet profesörü Mustafa Öztürk. Sayfa 58. İhsanşen Hoca hocamızın yazısını mutlaka okuyalım. Sayfa 58'de adamı tanıyın. Bak ...haberler, programlar bakıyorsunuz... ...bu adamlar çıkıyor, resmini görün... ...burada resmini de koyduk... ...resmini koymazsan olmuyor... ...şimdi Masum Bayraktar, İsmail basın açıklaması yapıyor ama... ...adını bile söylememiş... ...ondan sonra resmi yok... ...ya dedim ben bunun resmini de koyun da... ...yaptığınız açıklama kime gidiyor belli olsun... ...adam tanımıyor ki... ...adam geliyor bir zengin iş adamına... ...benim Kur'an kursum var, talebeye yardım et... ...halbuki adam... ...Efendi Hazretleri'nin kovduğu İsmail e ile alakası olmayan bir adam... Ama şimdi resmini görmediğinden adam ne yapmıyor onu tanımıyor. Doğru mu söylüyorum? Doğru. E şimdi biz o zaman diyorum resmini de koyun arkadaşlar. Resmini de koyun. Böyle çok da güzel bir resmini seçmeyin diyorum tabii. Onu da söylüyorum yani böyle. Vasat bir resim buluyorum adamın resmini. Boyayacak halimiz yok. Ha çok yakışıklı çıkmasın demek istiyorum. Ha resmini de koyun abi ya. E şimdi burada koyduk bunu sayfa 58. Bunu mutlaka okuyun. E şimdi bu adamlar televizyonlarda cirit atarken bu millet yüzde hala kadere imanı kaldıysa bir kere bir ettiğe yaptım Ankara İlahiyat'ın ilmi kelam dalı başkanı biliyorsunuz Kon TV'de çıktı konuk. Allah razı olsun Kon TV hemen özür diledi ve yayını kesti adamı da daha çok biz dedi yanlışlık, yanlışlık oluyor abi bizde de oluyor şimdi. Adamın niyeti kötü değil. Ama sen bir Ramazan boyu bile bile bu adamı iki sene evvel yine bunları konuşuyor. E bunda, bunda ben iyi niyet arayamam. Ama şimdi konti videoda bir misafir çıkıyor. Adam dedi ki çocuk dedi öldü dedi. Araba kazasında dedi mesela. Ben de dinliyorum ne diyecek dedim ya. İlmi kelam dalı başkanı Ankara'nın. Muhtezilenin başı Ankara'dır hep ilahiyat. E sen şimdi... Ya dedi o çocuğa işte gidiyorsunuz Allah'ın yazısıymış işte sabredelim şudur bu babasına. Teselli etmek için dedi. Yoksa Allah'ın yazısı mazısı yok dedi çocuğun öreceğini dedi. Orada rast geldi dedi ya. Bunu bu dedi ya. Bunlardan okuyor bu. Ya yine bu imamlar, müftüler iyi yani imanını muhafaza etmiş yani. Vallahi diyorum bu hocalardan yetişenlerde nasıl bu kadar Müslüman yetişmiş? Yani Allah yine bu milletin işte tasavvufun, tarikatların, e, meşayihin bereketi ya. Yoksa Müslüman kalmayacak memlekette. Neden? E zaten öbüründe Darwin'i Marvin'i okutuyor. Geliyor burada ilahiyat ya. İlahiyatta zaten öbür İmamet'in kitabında 5 mezhep Caferiyi birinciye koymuş. Yani durum bu. İlahiyatta kader yok, o yok, bu yok okutuluyor ya. Amen'tü temelinden sarsılıyor ve sallanıyor. Böyle bir zamandayız. E biz böyle bir dönemde yine iyi Müslüman kalmışık bu kadar ya. Ama şimdi olmaz ki abi yani sizde biraz Allah zat bu milletin şuurlanması için ne olur tebliğ yapın. Şu bizim sohbetlerimiz bizim sitemiz para mı istedik pul mu istedik üyelik mi istedik rey mi istedik ne istedim 40 senedir sizden ya ne istedim ya kendi malım canım da gitti bu yolda ya. Kardeşim bir kıpırdaşın ya gidiyor iman gidiyor ya elliye be düşmüş ya. Yani bu nereye gidecek? Yani bu bizim çoluk çocuğumuza tesir edecek. Birkaç, 10-20 sene sonra bu oranlar ne kadar düşeceğini yani siz bilemiyorsunuz ya. Mutlaka dinletin. Mesaj atın, bizim videoları paylaşıyoruz, kısa kısa. Faydalı gördüğünüz işte imanla ilgili şu bu. Hemen bir adamı tanıtın, bunu dinleme kardeşim. Birbirinize tebliğ yapın. Bu din böyle muhafaza olur. Başka nasıl yapacağız? Biz nasıl insanları kapı kapı gezelim ya? Ama ben sitemi kuruyorum. Bir kuruş istemiyorum. E orada atıyorum. Kaç tane arkadaşla beraber hareket ediyoruz, çalışıyoruz. E gece gündüz sohbeti yapıyoruz. Ondan sonra bölüyoruz. Ondan sonra atıyoruz. Televizyondan öyle her yerden bir faaliyet. Kitapları yazıyoruz, dergileri yapıyoruz. E gece gündüz uyumuyoruz. E siz de mübarek. E benim de hoşuma gidiyor hoca dinliyorum. E hoşuna gidiyor lan olmaz. Millet cehenneme gidiyor yani. Biz bunun neresindesiniz yani? Millete acımazsak mı Allah acımaz? Durumumuz çok bakayım yani. Hiç iyi bir durum yok, hani İslamiyet ilerliyor ilerliyor numara ya Vallahi diyorum numara ya Bu millet yani şu anda yok işte namaz kılan milletvekillerini seçiyorlar şu bu Ya namaz kılan milletvekillerini seçiyor namaz kıldığı için değil Ekonomi bozulmasın diye seçiyor ya İstikrar olsun diye seçiyor ya Yoksa bu milletvekili namaz kılıyor diye değil ya bu milletin çoğu bu kafada değil ya Dine bakma, bakması açısı bakış açısı farklı. Şimdi biraz cebine dokun bakalım. Sen namaz kılıyorsun der mi? Der mi? Gel aşağı yapar. Neden? Bana dokundu der. Herkes cebine bakıyor ya. Tabii ki memnunuz. Efendiler buyurdu. Mecliste ekseriyeti anlı secdeye diyen adamlar geldi. Hiç böyle olmamıştı Tabii çok seneler evveldir söylüyor bunu. E tabii ki anlı secdeye diyeni seviniyoruz tabii ki. Ama milletin bakış açısı anlı secdeye değiyor mu, değmiyor mu değil, millet cebime dokunuyor mu, dokunmuyor mu, ona bakıyor. Mevzu namaz abdest değil. Ya şu arada alttaki şeyler de bunu daha çok anlatacak. Mesela öldükten sonra dirileceğinize, bu dünyada yaptıklarınızdan hesaba çekileceğinize inanıyor musunuz? 73'ü inanıyorum diyor. Yine ortalama işte o 74-75'lere gidiyor bu Melâketi ve Bilyev-i ahiret inancı. Fakat %10'u diyor ki dirileceğime inanıyorum ama diyor hesap yok diyor. Ya hayvanat bahçesi mi burası ya hesap yoksa He, herkes birbirine bindirsin gazp, mazp, yedi, öldürdü cinayet böyle ahirete de diriliyoruz bari de ki, ot gibi biteriz gideriz de diyor bu dirileceğiz ama hesap yok. Lan hesap yoksa niye diriliyoruz abi hayvanat bahçesinde biz ya mesul ve mükellefiz ama cehalet, rezalet %9 cevap yok, %8 bilmem işte cevap yok, inanmıyor %9. Şimdi Kur'an'ı Arap hattıyla okuyabiliyor musunuz? İlginç bir rakam çıkıyor umumladık oranda yüksek gibi yani. %32 evet. Arap harflerini okuyor musunuz? Orada profesörlerde üçü birbirine girdi Arap hattıyla okumak nasıl oluyor diye. O da diyor ki Latin harfiyle Arapça yazılan mı falan Allah Allah hepsi de profesör ya Arap hattıyla nasıl oluyormuş yani okunması yani. Adam dedi sana dedi iki günde Arap hattını öğretirim dedi o şey. <gülüyor> Anketi yapar. Arapça kolay dedi ya falan. Ya kolay da ha Arapça anlamak başka bir şey. O da diyor ki nasılımızda 32'si mümkün değil diyor. Ulan nesi mümkün değil? Mümkün değil o da zannediyormuş ki bak koca profesör olmuş hem de araştırmacı. O da zannediyor ki manasını anlıyormuş Arapça biliyorum diyor. Ya Arap hattıyla okumak Arapça bilmek değil ki. Mevzuya bak ya. Kur'an'ın Türkçe malini okudunuz mu demiş. %17 evet demiş. %60 hayır demiş. İyi ki hayır. İyi ki hayır. Çünkü tefsirsiz meal okumak caiz değil. Ama onlar çok üzüldüler bu işe. Fatih Altaylı da çok üzüldü. Eyvah dedi ya. Hiç Kur'an okumamışlar bunlar. Yani meal okumaları lazım. E meal tefsirsiz okuduğun zaman mensuk ayetler de var. Ondan sonra işte zina eden kadınla evlenmen, zina ettiysen namuslu bir kadın alamazsın ayeti de var. Bunların hepsi neskedilen ayetler e sonraki dönemde bunu öbür ayet nesketmiş falan falan e tefsirsiz meal okuyanların durumu vahim. Bundan dolayı yani ben burada üzülmedim. Kur'an öğrenmek için kursa gitmek Kaç kişi gibi yüzde 25 kursa gitmiş? E zaten yüzde 25 kursa gittiyse, onlar onu inkar ediyor. Yani 25 gittiyse, 32'nin Arap hattıyla Kur'an okuması çok doğal. Yedi puan da zaten anasından babasından çevirsen öğrenen olur yani. E zaten kursa giden Kur'an öğrenmiş. Arapça bilmek ayrı bir şey. 65'e hayır demiş mesela. Çok çok kötü bir haka. 65 hiç Kur'an öğrenmeye gitmemiş hiç. 65 Kur'an eğitimine gitmemiş, adım atmamış adam yani. Çocukluğunda vesaire. Şimdi cennete gideceğiniz kesin olsa demiş, cennete gitmek için ölmeyi düşünür müsünüz demiş. Şu anda hani ben diyorum, ben şu anda cennete gideceğimi bilsem, hani eve gitmeden giderim hani diyorum ya ben, kesinse ama ha. Şüpheli işe girmeyelim çünkü yaşarsak belki düzeltme imkanımız var da kardeşim şimdi. Yüzde on beş, evet demiş falan. Vallahi bunlar attılar herhalde biraz. Ölümü hemen görseler şey yapabilirler. Ondan sonra hiç siyer okudunuz mu demiş? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayat<td> %23 evet demiş, 65 hayır. Yani yine 65 çok büyük bir tehlike. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatından hiçbir haberi yok. Ki genelde böyle yani. Ama işte bir sağdan soldan bir şey dinlediyse onu bilmem. Camiye gitme oranları düşe düşe nerelere düştük. Şimdi ne demiş burada bakayım? %12 bayramları hiç kaçırmam demiş. Şey yani %12 sırf bayrama giden var. Sırf bayrama giden camiye sırf bayrama %12. Bunlar bayramlıklar bizim. %32 sırf cumaya giderim demiş. Bayram kandil şu bu yüzde on üç ama kadınları hariç tutarsanız biz burada yüzde ellinin yüzdesini konuşuyoruz. Toplumu yüzde elli kadın derseniz, kadına da cuma, bayram vacip farz değil. Bunları çıktığınız zaman zaten camide yer yok gelmesinler. Ondan sonra kalan noktada e, biz yüzde yüzü konuşmuyoruz. Yani seksen milyonu kırk milyonuna göre. Şimdi bu hesap değişti anladın mı? Camiye gitmek erkeğe mahsus ondan. Bu orana göre yani yüzde ellinin içindeki oran bu yani. Yok kadına sormaz ya Cuma ya gittim diye. Deli mi ya o kadar da? Arada vakit namazlarına yüzde on üç arada vakit namazlarına gidiyorum demiş. Yüzde otuz hiç gitmiyormuş. Hiç camiye ancak Ce musallaya gelirim demiş yani. Musallaya gelirim demiş. Yoksa hiç ben camiye gitmiyorum demiş. Evet. %13 cevap vermemiş. Neye cevap vermiyorsun? O sanki partiye üye misin sorduk ya. Lan neye cevap vermiyorsun? Şimdi burada e, tabii ya oranları erkek kadın ayrımını yapmazsak şeyi sıkıntı çıkıyor. Şundan sıkıntı çıkıyor. O zaman sen dersen ki e, Türkiye'de e, camiye gidenlerin efendim e, arada vakit namazdan efendiktenler %13 falan ve bu tabii yanlış olur. Bu ne gibi? Türkiye'de sünnetliler elli dersen çok yanlış olur çünkü kadında sünnet olmadığı için mevzu yani orada yanlış anlaşılır. Bunun %50'si bu milletin sünnetsiz mi ya derler O bakımdan öyle anlamıyoruz yani bunu. Ama oranlar çok düşük. Mesela oruç tutma oranı 1990'dan 2012'ye kadar yapılan bütün anketlerde 21 senenin anketinin tamamı %67 çıkarken şimdi bu sene Ramazanda yapıldı bu anket. %45'e düştü. Ben farkındayım zaten. Ben sokaklardan yani pek gezmiyorum etmiyorum ama oruç uğramamış ya çoğu yere. Oruç uğramamış ya. Bak 21 senenin 67'den inişe bak. İşte. E ben size diyorum emnaruf yapmaya yapmaya millete normal gelmeye başta doğruç yemek falan her şey. %45. %25 kısmen tutuyor. Bu oruç tutma şöyle ama bütün ayı tümden tutmak. Şimdi bir de bu arada tutmalar başladı ha. Keyfine göre tutuyor ya. Bugün de ben yarın tutacağım. Sanki adama şey teklif ettik yani yemeğe gelir misin, yarın gelir mesela. Ben yarın tutacağım, öbür gün ben yarın tutmayacağım. Bu nasıl bir şey ya? Allah'ın emrine karşı namaz kılmayan adam onu orucada onu yapsa çok mu? Yüzde yirmi yine ara sıra yani Ramazan'da tuttuklarım oluyor demiş. Yüzde yirmi hiç tutmuyor. Yani yüzde yirmi oruç diye bir şey bilmiyor hiç. Allah. Durumlar vahim. Şimdi İslam diniyle ilgili bilgileri hangi kaynaklardan öğreniyorsunuz demiş. Yüzde otuz dini kitaplardan. Yüzde otuz. Toplasan toplasan. O dini kitap dediği de İslam oğlunun kitabıysa yandı gülüm keten elva. Hayrettin Karaman'ın kitabıysa öbürünün kitabıysa yandık. Halil Rıza Demircan'ın kitabı ise, ayetleri inkar ediyor falan. Yandık. Yüzde kırk internetten öğreniyorum demiş. 3 de hit oldu ya. Bu yüzde her şeyi bilir ha. Çünkü Ayetullah Google demiş yani. Bastığı zaman her şeyi söylüyor. Ama yalan mı? Bu site kandırıkçı mı? Uydurukçu mu? Hiç onu düşünmez. Kimin hazırladığı? Yüzde yirmi birine sorarak demiş. Bu da bu da tehlikeli. Eğer sorduğu biri iyi bir adamsa iyi. Ama yanlışa çatarsa bu da tehlikeli. Kaynaklara bakmak bu. Şimdi hangi sıklıkla namaz kılıyorsunuz demiş? %22 25 vakit kılıyorum demiş. Peki namaz. Peki namaz. Ama 2012'de bu rakam 32 ymiş. Başka şirketler yaptırmış bunu da. 2012'de Beş vakit kılıyorum diyen 32. Ne olmuş oradan buraya? Dört defter dört defa senede 22 onay inmiş, 10 puan inmiş, 10 puan. Arada 5 vakit kılıyorum Cuma teravih bayram falan, o yüzde 26. Ondan sonra hiç kılmayan işte yüzde 22. Gençlerde bu hiç kılmayan oranı tüm gençlerde yüzde 14. Hiç kılmayan yani. Anlı sevdiye değmiyor ya adamı. Allah Allah. Böyle de insanlar Allah istahheyle, idade eyle. Ya Rabbelâ. Şimdi bir dini cemaat veya tarikata bağlı bulundunuz mu? Veya bulunuyor musunuz? Demiş. Yüzde on beş evet demiş. Çok büyük rakam. Bu zaten FETÖ'den sonra millet cemaatlara yakınlığını da söylemiyor korkudan. Bu FETÖ işi patlayınca. Bu aslında fazlaymış. Evvelki şeyler onu unutmuşum not almayı. Adam diyor evvelki şeylerde yaptığımız anketlerde çok yüksek rakam var, dini cemaatlerle irtibatım var diye. Bu iyi bir şey. Yani FETÖ'nün dışında FETÖ gibi böyle bir sapık bir cemaat çıkmadı ya. Dolayısıyla yüzde on beş az değil. Çünkü neden biliyor musun? Kararsızın cevap yoğun şeyi yüzde yirmi beş. O yüzde yirmi beş korkanlar işte. Anladın mı? Onu da oraya ekle bayağı bir oran çıkıyor. Ben buradan bir yere geleceğim. Beş vakit namazı tam kılan kaç çıktı? 22 çıktı. Tam kılan. Zaten cemaatlerle irtibatı olan ehli sünnet yani tarikatlerle irtibatı olan burada zaten yüzde %15 diyor ama bu 7 falan kesinlikle. Yani ben bir şey demek istiyorum. Ehli sünnet cemaatlerle ve tasavvuf ehliyle irtibatı olanlardan hep bu namazı 5 vakit doğru dürüst kılanlar. Yani 5 vakit kılan eşittir mutlaka tasavvuf neşvesi olan diyebilirim. Bu, bu çıkıyor. Zaten bu 22 bu tasavvufla irtibatım var diyen illa namazını kılıyor. E 22'nin 15'i bu abi. 7 kalıyor. 7 saatte 25 cevap vermeyen var. Yani kararsız korkudan. Halbuki korkuya bülüzüm var mı? Yok. E sen FETÖ'yle ne alakan var yani? FETÖ gibi ilerleyen, ne ala ehl Sünnet dışı, dinler azı, diyalog, şirk bunları zaten diğer tasavvuf ehli hiç bir kabul etmedi ki hiçbir zaman kabul etmedi. Hepsi reddetti bunları. FETÖ'cülerle... Kim şey yaptı? Ya... Adam daha dün bana anlatıyor. Ta Erbakan Hoca diyor, bizi diyor, 25 sene evvelinde Ali abi Kocak Hoca Eski Sultanbeyli Belediyesi'ydi. Ondan sonra... hoca e, hocaefendi daha var, İsimlerini biliyorum da şimdi demeyeyim. Üç hocayı müftü bunlar. FETÖ'yü de o zaman Özal serbest etti. Pendik'te, Pendik'te, Fatih'te bu da vaaz ediyordu. Bindirilmiş kıtalar. Ha buralar, otobüs de oluyor. Biz külliyeyi gecenin yarısı çamurda, çökekte, elli bin, 100 bin kişi görüyor. Burada bu Fati cami Fatih Camisi'ni cemaat doldurur. Fatih'te öyle avanak yok ki FETÖ'ye gitsin. Ne yapıyor? Okullardan otobüsler tutuyor. Bindirilmiş kıtalar diyordum ben onlara. Oradan bakıyor, otobüsler aşağı kadar. Talebeleri getiriyor, camiyi dolduruyor. Bir tane cemaat yok. Ama cami doldu o, Hoca Efendi'den. Diyorlar. O dönemler yani. O dönemler... Ya diyor, gittik diyor, ya işte bir şeyler anlatalım, dinletelim, işte Müslümanlar bölündü, şu oldu, bu oldu. Siz demiş Erbakan Hoca da, siz de dini mahvettiniz, siz şöyle sapıksınız, bilmem ne bize diyor, saydırdı, sevdirdi. Ne uğradığımızı şaşırdık, biz ne vurduk yaptık dedik diyor ya. Kendi öyle ya. Bizle demiş, anlattı, anlattı, ikindiye kadar konuştuk, namaz geçecek, öğleni kılmamış, ikindi yanaştı. Yanaşınca biraz da morallerimiz bozuk. Üvrükeci de ilahiyatçı, Üç tane hoca. Buna da bindirdik diyor. onda yanda biri varmış. Ondan sonra demiş hadi namaz geçiyor ya demiş. Kıyamet etmiş bu. Ali abi hoca hadi geç demiş öne. Geçmiş namazıcıyız. Bir selam verdik. İkisi de yok diyor. Namaza da uymamış ya. Abi namaz geçiyor diye ya. Adam diyor bizi diyor geçirdiğim hamamda <gülüyor> fıtmamış gitmiş. Böyle e bunları biz biliyorduk ya. Yani. Erbekon Hoca da çok iyi biliyordu, Tayyip Bey de çok iyi biliyordu. Bunlar hiçbir müslümana bir kere rey vermediler. Hiçbir müslümana rey vermediler. Bir şefaat hakkı olsa diyor, Ecevit'e şefaat ederim. Zaten Ecevit çoktan yanmış, bu daha beter. Yani buna şefaat hakkı verilirse bu Ecevit'i nereye götürebilir? Allah muhafaza ya. Peki Ecevit son nefeste kurtarmıştır, onu bilmiyoruz. Eri yani Sünnet'e göre kimsenin son nefesi hakkında hüküm vermek caiz, Değil. O bakımdan belki Ecevit kurtarır ama inşallah sen bana şefaat et demez ahirette. Yandı yani. Nereye gideceğini şaşırır yani. Durum bu. Ama cemaatler her zaman uyanık oldular. Tasavvufun bereketiyle hiçbir zaman dış menşeli, dış kaynaklı bu gibi örgütlere mal olmadılar yani. E tabi tasavvuf efendi azemcinin, Ben efendi babamızın. Bunları saptarabilir misin yani? Öbürü de öyle İskender Paşa, Mehmet Zahid Efendi'leri, Haziz Efendi'leri, Hasip Efendi'leri, Yok Efendi, Sami Efendi'leri... Bunları saptırabilir misin yani? Evliya Allah saptırabilir misin? Bu bakımdan tasavvufa intisap çok önemlidir. dini imanını muhafaza bakımından hakikaten faydalıdır, Çok faydalıdır. Kendi başına kalanlar internet mağduru olurlar. Ben sana söyleyeyim yani. Yarın ahilette meleklere mizanda sıratta falan ya Rabbi ben abdesti böyle aldım lan böyle abdest olur mu internetten böyle yazıyordu ne yapayım dediğin zaman sana internet mağduru derler ama seni cehenneme atarlar yani tamam mı? Hocamı bulamadın derler kitap mı bulamadın ehli sünnet derler onun için aklımızı başımıza devşirelim tabi 15 Temmuz darbesinden sonra cemaatlere bakışın şeyi sormuşlar %30 şüpheyle bakmama neden oldu demiş doğrudur normaldir, insanlar bir bir eceba dediler yani e ama e, neyi bilmediklerinden tasavvuf yapılarını bilmediklerinden çünkü tasavvuf yapısında devleti ele geçirmek haksız ve liyakatsız, ehliyetsiz adamı oraya rüşvetle memle adam sokmak, askeri geçirmek, soruları çalmak imtihanlarsız adamları, çalmak. belli bir şey, hepsi haram yani yok karını efendim açık gezdir, yok içki içebilirsin, yok Altın yücük tok, yok, dans et, yok, zina yap. Namuslu kıza, kapalı kıza, harpteyiz. Şimdi git savcı zina yap da kaset çekeceğiz. Kadın da diyor ki, Hoca Efendi Hazretleri emretti. Cihattayız, harpte her şey helal. Gidiyor savcı ile zina yapıyor. Ve bunu yaptırdı ya. Bunu zerre kadar ehl sünnet şuuru olanlar bunu anlamaz mı yani? Ama işte... O zamanlar bu kadar belgeler çıkmıyordu ortaya, şimdi önüne gelen belgeleri saçmağa başladı. Biz konuşurken fitne çıkartma oluyorduk yani. Bizinkiler bile bana öyle diyordu. E şimdi, herkes aa ben bunun daha nelerini biliyorum. Ne durdun orada o zamana kadar? O za ne durdun kaç sene daha? He. Efendim, dua eder misiniz demiş. 75'i çok sık demiş. Onu arada demiş, 6'sı hayır demiş. Dördü cevapsız demiş. Ben sana söyleyeyim. Uçak türbülans yaptı mı? Bir tane müşrik yok yani. Hepsi Allah Allah demelmiş diyor. Onun için 75 falan herhalde. Uçakta sıkışınca falandır bu 75'te ya. Dua der misin? Ne dua der sen? Adam diyor Allah razı olsun hacı abi. Bunu da dua sayarsan Allah belanı versin diye dua sayarsan baya bir seksene oranına varırız yani. Yoksa ne zikir biliyorlar ya yüzde yetmiş beş? seyyid bilen yok ya. Seyyidül ül bilen yok ya. Şu cemaatta böyle... İbrahim Asayi Hazretleri diyor, her hafta saydırıyordu size. Ben hapiste radyodan dinliyordum sizin sesinizi ya. Hala ezberlememişsinizdir yani. Ha. Hoca sen okursan biz de beraber okuruz diyorsunuz bana şimdi. Öyle değil işte. Dindar eş seçimi. Yani eşiniz dindar olsun meselesi. 51'i çok önemli demiş. 51'i de iyi bir rakam ya. Çünkü adam diyor ki ben de diyor her yol varsa da diyor karım düzgün olsun diyor yani. Bari karım bilmem ne olmasın diyor yani. Bu tabii doğru bir şey tespit. Veya kadın tabi kadınlarda kötülük oranını ben çok yakıştıramıyorum kadınlarımıza erkeklerde biraz çok şeylik var e, gezginlik var kötü yollara onun için ama seçerken de e, insanlar dindar olmasına önem veriyorlarmış yani 51 iyi bir rakam değil mi 51 ile başkan bile seçiyoruz yani dolayısıyla 50 ile kurtarırız mıyız bilmiyorum yani 24 kısmen önemli diyormuş kısmen önemli ne demek ya karım dinsiz olsa fark etmez falan deme herhalde. Eşinizin dini değerlere bakış ve yaşayışı size kıyasla nasıl olmalı? %30'u en az benim kadar olsun diyor. Demiş ama %45'i benden daha dindar olsun. Bunlar akıllı kesim tabii ki. İlla eşimiz bizden daha dindar olsun yani. Bizim de hidayetimize vesile olsun, değil mi? Evet. Ondan sonra efendim topluşa şey, bir topluluğun yanına gittiğinizde genelden selam verirsiniz bilmem ne. %41 selamın aleyküm demiş. Bu AK Parti iktidarındadır yani, selamun aleyküm yani. Şimdi iktidar değişirse bence bu yine e, Günaydın'a döner yani, merhabaya döner yani. Yüzde otuzun haber diyormuş, haber Memleketteki kültür seviyesini düşünüyor musunuz yani, haber diyormuş yani. Acayip acayip işte, bizim Türkler kadar bir cins... Çok güzelliğimiz de var, çok da şeyimiz var ya. Bilgisayarı, koymuşlar adamın önüne, bir İngiliz, bir de Amerikalı, yani... Ne sorarsan cevap verecek. Özel bir bilgisayar tasarım program yapmışlar. Şimdi. Anladın mı? Ya Amerikalı oraya bir şey sormuş. Bir dakika sonra cevap yazmış işte. Neyse mesela nem oranı kaç dediyse %80 mi demiş mesela. İngiliz bir şey yazmış. O da iki dakikada cevap vermiş. Bizim Türk bir şey yazmış. Bilgisayar çökecek ya. Saatler geçmiş bilgisayar cevap veremiyor. Demiş ki şeyin başındaki ne yazdın abi demiş. Ne var ne yok der. yazdım demiş. Ulan ne vardı yok yazarsan bilgisayar bütün dünyanın haberini toplamak zorunda ya Google yetmez yani ne haber diyor ya ne haber dedimmek ne demek haber ne var ne yok <gülüyor> ne var ne yok makine çöktü. yani bir selam Allah'ın selamını bile yüzde 41 çok düşük 41 rakamı da iktidara bağlı ben sana söyleyeyim mesela Erbakan hoca iktidarda ortak olduğu zaman falan bayağı bir selamın aleyküm başlıyordu yani biz o zamanlar biliyorduk yani. Selamun Aleyküm çok ilerliyordu. İşe girmek isteyen Selamun Aleyküm diye geliyordu. Karıyı kapatıyorlar falan. Bizim hanım da hidayet buldu falan. Tabii işte memur olacak ki hidayet buluyor yani. Böyle. Bu şeye çok, durum ve şeraiti çok gözetir bizim millet. Böyle Allah içinden değil de. Anladın mı? Ondan sonra siyasi seçimde adayın dinine düşkün olması ne kadar önemli. Orada da 51 çıkmış. İlginç bu 51'ler hep ya. Yani dindar olması iyi bir şey. Böyle çıktıysa bu sonuç doğruysa 51'den fazla olmalı. Bu ama %100 bunu istemeli ama ne yapalım? Mevzu kadere inanan 55 zaten yani. E biz burada ne yapabiliriz? Allah Allah halifelik lazım mı? İslam ülkeleri bir liderin şeyinde birleşsin mi sorusuna 54 evet çıkmış. Niye ama? E şimdi Avrupa'dan dışlanıyoruz ya hep. Bugün elhamdülillah, Allah nimetimizi artırsın, Avrupa Birliği görüşmeleri dondurdu elhamdülillah. Ben çok sevindim. Siz? Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Yani bu iş hakikaten bizi memnun etti. Biz başından beri buna karşıyız, öyle mi? Uşak olmamızın bir lüzumu yok. Ne yapacağız? Biraz az yeriz, otururuz aşağı. Mercedes, BMW, ithalat durabilir. En fazla bir şey olmaz yani. Ya bunlarla savaşsak da ne olacak? Allah için. Şimdi halifelik lazımlığı şu. Tabi Suriye öyle oldu, Irak öyle oldu. Yani Mayanmar'ından Yemen'inden Katar krizi şu an. Yani hakikaten başsızlığın yani şunu millet düşünüyor. Şuradaki Yunan'ın bile dini başkanı burada duruyor. Şurada patrikhane bir buçuk kilometrede. Yunan ve birçok Rusya'daki birçok kilisenin, dünya Hristiyanların birçok kilisenin başı burada. Hepsi ona bağlı. Diğerleri Vatikan'a bağlı. Onlar da bir iki. Vatikan kalktı burayı ziyarete geldi. Neden? Aralarındaki yüzyılların e, savaşlarını bitirdi adamlar yani. Papalar, papazlar burada geldi ziyaret etti burayı papa. E, bu da çok önemli bir mesaj verildi. Çünkü neden? Ekümeniyi destekliyor anlıyor musun? Sur içini götürecek, Türkiye'yi götürecek yani. Onun için destek geliyor Vatikan buraya. Niye geliyor buraya? E, şimdi oralar zaten nişantaşı usulü biraz... Başlamışlar erkekler, kızlar oturmalara mı oturmalara yakında sak çarşaflı, sakallı geçemeyeceğiz yani. O etrafında bir de o projede var. 20 milyon dolar verdi Dünya Bankası. O projede var. Rum evlerini, islah adı altında. Anladın mı? Değişik bir nesil. Nişan taşıvari. Allah fırsat vermesin. Amin. Onun için diyorum, alalım şuraları. Mümkün mertebe biz alalım yani. Çünkü bu, bu vaziyette kötü. E millet bundan dolayı bir tepki olarak bence yani bir baş Müslümanlara da bir baş lazım demişler. Bu da iyi bir şuur değil mi? Evet. İyi bir şuur. Allah hayra kullandırsın. Amin. Şerre alet olmaktan ama yani şerre çekenlerin peşine gitmekten muhafaza Şimdi günahınıza günah pişman olur musunuz diye sormuşlar. Yüzde doksanı evet demiş. En net mütevbetün pişmanlık da bir tövbedir. Hatta istifade etmeden bir laf olur diyor pişman olursa. Ama aması var. O nedir? Yaptığı için günah olduğunu biliyor mu? Şimdi birçoğu pişman olmuyor. Neden olmuyor? Ben ne yaptım ki diyor. Anladın mı? Şimdi günahları da haramları ve kebail günahları bile bilmeyen bir satranç meselesinde beni acılar rejim edeceklerdi. Rejim edeceklerdi. Hem de Müslümanlar hem de Müslümanlar yaptı bunu bana. E yani zaten Hanefi Mezzebe günü haramdır diyemedik bu memlekette. Savcılık çağırdı ya beni. Savcılık çağırdı yani. Bütün kitaplarda kaynaklarım var. Ama durum bu. E şimdi bu millet yüzde doksanı günah işleyince pişman olur. E tabi günah işleyince pişman olur. Mesela bizim millet zina eder ama gusülsüz de dışarı çıkmaz yani. O ayrı bir de. Allah. Çünkü o ayrı bir günah. O ayrı bir günah. Tabii ki ben zina ettim. Ulan nasıl olsa zina etmişim eve de Cenabet gideyim demez. Demesin yani. Zina yapmasın baştan. Ama yaptımsa da et, ya gusül etme diyecek miyim ben ona yani? Tabii ki gusül et yani. Ama adam zinayı günah bildiği için pişman oluyor. Fakat birçok günah var ki günah olduğunu bilmiyor. Bundan ne çıkar diyor ya? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Çakıl taşları gibi toplanır, koca dağlar olur buyuruyor. Küçük günahların hali böyledir buyurdu. Odun toplayın buyurdu, toplattı. Herkes bir çalışır mı getirdi, bir seferdeydiler. Kocaman bir yığınak oldu, bir bastılar şeyi, ateşe yandı ortalık. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, küçük günahlar buna benzer. Herkes bir çalışır mı getirir ama bak, ateş yakıyor mu? Yakıyor. Onun için ocağınızı yakar küçük günahlar. Küçük günahlar, çünkü şu var, tevbe edeceksin. Tevbe edersen istiğfar edersen, kapı açık. Af kapısı açık. Ama günahının günah olduğunu bilmezsen, pişman da olmazsın. Tövbe de etmesin sorun burada. Çünkü neden? Amelü amalen zannu ihsanat fevjudu fi kifeti seyyat. <gülüyor> Efendim çok vurgurdu. Bazı amelleri iyi niyetle ben güzellik yaptım diye yaptılar. Ama ahirette çıktılar günahlar kefesinde buldular. İşte burada helak oldular bu yürüyor. Bir insan mutlaka yani onun için ben bir günahlar serisi de yapmak istiyorum ama işte her hafta savcılığa çağrılma durumum da var. Bazı günahlar milletin yani meşru artık normal gördüğü şeylere de günah diyor kitaplar. E şimdi ben günaha helal diyemem ki. Onun için pişmanlık iyi ama günahı biliyor musun da neye pişman oluyorsun yani? O da aynı bilimizde. Işte. Gusul abdesi alır mısınız demiş. %65 evet. %17 arada herhalde bu serinlemek için falan sıcak basınca. %13 gusul abdesini bilmiyorum. Demiş. Bence bunun oranı daha fazla. Ya yüzde on üç kusül bu memlekette bilmeyen var deyince şaşırıyorsunuz. Ben sana dedim yüzde otuz kelime-i bilmeyen var. Okuyamaz. Okusa manasını bilmez imanın ne demek olduğunu. Durum bu. Ben size bir fezleke çıkardım. Çıkarmışlar. Anket bize yaradı. Çok da masraf etmişlerdir ama. Bana da baya bir şeyler konuşmaya vesile oldular. He bunlar tabii ki bu rakamlar üç aşağı beş yukarı rakamlar. Ama ne olursa olsun fikir veriyor. Biz de bunun üzerine durumun çok da içler açıcı olmadığını, İslamiyet'in ilerlemediğini, tersine gerilediğini, namaz oranının yüzde on şu anda düşüp 20 20'lere düştüğünü, beş vakit namazı bahsediyorum, oruç 45'e düştüğünü, 67'lerden çok tehlikeli bir durum. Zaten kadere imanın 55'e düştüğünü gördükten sonra imansız ne abdest olur ne namaz olur. Onun için evvel lüsnet itikadını tasvih, sonra ilmi hal bilgileri ve sohbetlere teşvik. Herkes buraya gelemez, zaten gelse yer almaz. Ama bütün dünyaya ulaştıralım, hidayet vesilesi olalım, Allah'ımıza yalvaralım, bizim ulaştırdıklarımıza Allah doğru yola çeksin fazlaka. Ben size Allah için bu şeylere emanet ediyorum. Sohbetlerimin hepsi size emanet. Dinleyin, dinletin, okuyun, okutun. İnsanlar hidayatine vesile olun. Bana ne ne lazımcılık yapmayın. Ama ortalık işler karışırsa da kavgaya, gürültüye karışmayın ya. Nasırt'ı hocaya ne dedi? Karısından korkmayanlar dedi, şu tarafa geçindi. Böyle cemaat kalabalık dedi. Karısından korkmayanlar şu tarafa, korkanlar bu tarafa. Kardeşim, hepsi korkanlar tarafına geçti. Bir tane Nasrettin Hoca aldı burada. Dediler ki o şeyi yapan, ilanı yapan. Sen hanımından korkmuyor musun? Dedi biz evden çıkarken hanım bana dedi ki kalabalığa karışma dedi. Bu taraf kalabalık oldu dedi. <gülüyor> Durum bu. Siz kalabalığa karışmayın abi. Korkak desinler, mühim değil. Ben diyorum önümüzdeki olaylarda kalabalığa karışmayın diyorum. Mesela bunu diyorum. Evinizden çıkmayın, çok kargaşa varsa cemaata bile gitmeyin derim. Bakarsın memleket çok karışırsa cemaata bile gitmeyin. O fitneye girmeyin diye söylüyorum. Ama normal yol güvenliği varsa cemaati kaçırmayın. Bunu söylüyorum. Allah razı olsun. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Ama memleket üzerinde oynanan oyunları biliyorsunuz. Şimdi size e, efendim yeni dergiyle ilgili 2-3 not söylüyorum. Halid-i Hazretleri'nin bizim bugün ehli sünnet olmamızın sebebi bu zattır. Halid Bağdad Hazretleri Abdullah Delevi Hazretleri Hindistan'daki silsilemizin sonu o. Abdullah Delevi Hazretlerine nasıl bağlandı? Nasıl mürid oldu? Hangi zuhuratlar gördü? Mekke'de Medine'de neler yaşadı? Ve bizim tasavvufumuz İsmet Babamız dergahımız dün işte Nevzat Çiçek çıkmıştı. O işte burayı soruyor falan. İşte kümenik projesi bir şeyler haber Türk'te gece. Onları soruyor falan. O da tabii bilmiyor gerisini. Ya diyor İsmail ağacı Matur diyor şöyle zannediyor demiyor da şöyle düşünüyor diyor. Biz diyor hükümetlik projesine karşı burada varız falan şudur budur. Ya bu bakımdan diyor onlarla uğraşanlar oluyor falan. Ya olmaz mı? Oluyor. O, oluyor. Hani bir şeyler anlattı da ama şunu bilmek lazım. Esas bu projeyi Sultan Abdülmecid Han aleyhir rahmetu vel Hazretleri İsmet Garipullah Hazretlerine mürid oldu ve o tekke de onu yerleştirdi. İsmet babamız orada parasıyla da aldı, rivati var. İsmet baba o tekkeyi niye aldı, yeri olarak niye oraya konumlandırdı? Kırmızı kilisenin üstüne yerleştirdi. Kırmızı kilisenin üstüne İsmet baba tekkesi. Biz İsmet baba tekkesiyiz esasen. O tekkenin devamıdır. Büyük şey Büyükşehir Efendimiz, Türkiye'deki en büyük silsilemiz Mustafa İsmet Karı'yı, şey Efendi Hazretleri işte orada tekke. Onun altında hemen ne var? Yine bir tekke Mevlevi Hane tekkesi. Büyük evliya yatıyor. Şey... Murat Hazretleri. Ondan sonra bu tarafta ne var? Hemen sol karşı tevki-i cafer Ben orada senelerce ders okuttum. Ve kaldım. İtikaf falan da yapıyorduk. Tevki-i cafer sonra onarıldı tabi. Eskiden harabeydi. Dediğim 30 sene evvel. tevki cafer. Hep ulema, meşayih, evliya. Çünkü neden? Kiliselerin üstüne büyüklerimiz oraları yerleştirdiler. Padişahlarımız bunu düşündüler. Doğru yaptılar mı? Bak onun bugüne hala burayı alamadılar. Bugün Fatih Suriçi Müslüman olarak devam ediyor. E Çünkü o zamandan başlasaydı bu çözülme bugün burada bir tane Müslüman bulamazdık. E şimdi e, o tekke yani 150 sene, 150-200 senelik bir gelişi var. Orada konuşlanmanın da özel bir gayesi var yani. Yer mi bitti dünyada? Ama hepsi oraya böyle kümelenmiş. Orayı kontrol etmek. Müslümanların orada muhafazası için. Efendim, onun için biz onları bırakamayız. Allah da onların şefaatine bizi nail eylesin. Amin. Büyüklerimiz burada yatıyorlar. Bu projeleri görmek lazım. O, o niyetle ekümanik projesine karşı bu cemaat burada yerleştirmiş. Bu düşünce değildir. Bu vakadır ve gerçektir yani. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu bir hadisedir ve gerçektir. Allah Teala e, büyüklerimizle beraber ölümümüzü dedirimizi de onlarla haşre eylesin. Amin. Buradan ayırmasın bizi Amin. fazl, fazl Kerem'iyle. Bu şuuru çok haşlayalım. Bu sur içi, şuuru sahabe burada, tabi'in burada, surun etrafı bütün sahabe tabi'in dolu kabirleri bilinmiyor şuurun. Bine yakın belki tabi'in var. Yani sahabe, savaşa gelenlerden, çok şehit var oradan. Ebu şey Hazretler'in o civarı, Hazreti Kâb'ın, o sonradan Hazreti Kâb'ın türbesi eskiden var da sonra cami de oradan taşıdılar. O bölgenin tamamı yere basılacak durum değil. Hepsi sahabe tabi'in rivayeti var. O bakımdan biz bu buzatlar buraya Allah için, din için gelmişler. Tabi o zaman Fetih-i olmamış ama elhamdülillah Hz. Fatiha'yı nasım olduktan sonra da e şimdi bize artık emanet edilmiş. Bu emaneti muhafaza edeceğiz. Ama bugün erişlet itikadımızı biz kendi cemaatimiz olarak kime borçluyuz? Halidi i Bağdadi Hazretlerine borçluyuz. halid Bağdadi dediğin zaman Erenköy Sahamefendi Hazretlerinin de şey, tarikatı oraya bağlıdır, İskender Paşa e, o da Gümüşhanevi kolu da oraya bağlıdır. Adıyaman Menzil'de oraya bağlıdır. E, süre, e, efendim e, Hilmi Işık efendinin cemaati Tegherte cemaat Haldebadi Hazretine bağlıdır. Yani Türkiye'deki Balkanlardaki e, bütün bu civara binlerce halife göndermiş. Ve yani vefatı da 40 küsür mü yaşı? Vefatı 40 küsür. Gitti Hindistan'dan aldı zaten dünyanın en büyük alimiydi. O zaman ondan büyük alim yok i̇bn Abidin bile ona mürüt oldu. Alüs'ü bile ona mürüt oldu. Yüzlerce alim böyle bekliyordu. Dünyada o zaman öyle bir alim yok. Şeyhul İslam'lar hepsi. Şeyhul İslam da onun müridiydi. Osmanlıların. Hepsi onun müridi. Allah ona bir hal verdi. Tüm dünya ona bağlandı. Böyle bir Hristiyan geçerdi. Böyle bir teveccüh yapardı. Hristiyan nar atıp gelirdi. mürüt olurdu. Evliya olurdu. İki günde bir günde adamı evliya yapardı. bu adam. Dolu Anadolu dolu geçen Kastamonu'ya gittim işte Ahmet Siyahi yazdım size onun halifesi Konya'ya gitmek istiyorum şimdi Konya'da var Memiş Efendi Hazretleri onun kalifesi. dolu her yer onun halifesi Allah şefaatlerine nail şimdi Halid-i biz Hindistan'ı yazıyorduk esas Hindistan'ı yazarken Abdullah Tehlevi kimin şeyhi onu anlamak için Halid-i olmaz çok güzel bir yazı hazırladık Hakikaten çok malumat var, o dördüncü sayfadan başlıyor, onu okursunuz. Kur'an sünnet dışı din arayanın bulduğu şey dinsizlik olur. Rasul hocamızın yazısı, okursunuz. Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi, şurada yatıyor. Bu mahallenin adı ne? Bu mahallenin esas eski adı ne? Şura, Müftü Ali Mahallesi. Bu mahallenin adı. Ne? Bu mahalleleri de birbirine kattılar. Çorba ettiler, eski isimleri bozdular. O zaman itiraz ettik ama lafımız geçmedi. Bu mahalle ne zaten? Müftü Ali Mahallesi. Bu müftü Ali kim? Zembilli Ali Efendi Hazretleri'dir. Burası cami onun. Şu aşağıda abdest alıyorsunuz, ara sıra şey ediyorsunuz. Buralarda izdiham oluyor, orada gidiyorsunuz. Ha, O küçük cami, şuradaki hemen Zembilli Ali Efendi Hazretleri'nin camisi. kabri şerifi hemen şu arkamızdadır. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nden sağa doğru gittiğin zaman Zeyrek Camisi'nin orada. Çok büyük evliyadır allame Cihandır Ali Cemal Efendi Hazretleri onu yazdı Hasan Kudoğlu. Ha, hakikaten çok güzel oldu. Yani ilim var, çok ilim var. Ali Efendi'yi tanıyalım. Şimdi zaten mahallesindeyiz yani. Ee, şey de inşallah bakalım geçen yazdık ya şu türbeyi onarın Şeyhülislam fiyarlöti miyarlöti orayı da tamir edecekler şimdi inşallah. Böyle dergide çıkan yazılı falan işte tebliğin faydaları, yaymanın faydaları. E şimdi bak bir şeyhul islamın mezar taşı yoktu her şey kayıptı şimdi onun mezar taşını buldurduk yine eyüp mezarlığında kırık ama taşı bulundu elhamdülillah e şimdi biraz ilgilenelim yani bunlar büyüklerimiz şeyhülislamlarımız yani bu dergi o bakımdan çok şeye hizmet ediyor bir bakımdan değil bunları siz okursanız tabi daha faydanız olur inşallah efendim İhsan Şen Hoca dedi Mustafa İslamoğlu ve şeyhler Hüseyin Avni Hocamız, Mustafa Iştamoğlu'na o biraz şöyle tabirler Mustafa der, Mustafa gel bakayım, der öyle bir tabirlerle ona soru cevap, soru cevap bayağı bir giydirmiş. E, o yazıda 78 sekizinci sayfede, onu da güzel istifade edersiniz. Volkan Tuzcu Hoca'ya da güzel bir şey, yani şimdi ana karnındaki çocuk kayıbı Allah bilir, ana karnındaki çocuk ultrasonda bilinir meselesi, o profesör olduğu için doktor. O da onu işlemiş, yani sizin kayıptan gayıp ne, ne anlıyorsunuz? Bu kayıp değil ki zaten, kayıp hangisidir? O da güzel bir yazı 82 sayfada hazırlamış. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Allah emeklerini zahit etmesin. Hoca efendiler hizmet ediyorlar. Siz de okuyacaksınız inşallah. Evet. Efendim. Şimdi size söyleyeceğim bu vakit kazanmak bakımından. Şevval ayının kaçına geldik? Yani hemen hemen. Yani yarılıyoruz. Onun için namazımız var. Utaka namazını 84. sayfada derginin bu şevval ayına mahsus. Enes radıyallahu ta'an rivad ediliyor. Bu abdülkadir Geylani Hazretleri. Yalan rivayet alır mı? Asla. Evliyaullah'ın reisi. O bu hadis-i şerifi beyan ediyor. Hangi kul bu, bu namazı, bu utaka namazı tarifi 84. sayfada şevval ayında kılarsa gece veya gündüz kılınabilir. 8 rekattır. Tamam mı? Ondan sonra nasıl kılınıyor? Ne okunuyor? Orada yazıyor. 84. sayfada beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki tarif edildiği üzere kılarsa buraya dikkat edin her hadiste bunu görmedim. Tarife dikkat etmemiz lazım. Çünkü şu kadar okuyacaksınız. Okuyacağınız şeyler hepsini biliyorsunuz yani sayılar var işte. Tarif edildiği üzere kılarsa namazın son secdesinden başını kaldırmadan günahlarını bağışlar, ölse affedilmiş şehit olarak vefat eder diyor. Bu senede bir ayda kılınıyor. Bir kere o da bu ay. O da yarıyala açtık. Şimdi hemen bir de hafta hemen öbür hafta bitti. Onun için ben size ilan ediyorum. Azattılar demek. Ütegâ, azattılar. İnşallah beraatımızı alırız bu namazla. Efendim yolculukta kılarsa istediği yere gitmeyi kolay eder. Borcu varsa borcunu ödettirir. Haceti varsa Allah'ın yerine getirir. Beni hak peygamber gönderen. Allah'a yemin ederim ki bu namazı kılarken her okuduğu ayet-i kerime'nin her harfine mukabil cennette ona bir mahrefe verilir. Dediler ya Resulallah mahrefe nedir? İşte sahabe Arap ama Arap olmak yetmiyor yani. İşte vahiy dili bu. Mahrefe verilir. Bu Dediler ki ya mahrefe nedir? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetteki bahçelerdir ki ağaçlarından bir ağacın altında atlı süvari yüzyıl dolaşır da ağacın kapladığı alanı gezmeyi bitiremez. Gölgesini bitiremez. Olur mu? Ya dün bir belgeselde bir ceviz vardı ceviz ağacı. Ceviz ağacı da çok büyüse bile ne kadar bir ceviz ağacı. Ne kadar alanı kapladı biliyor musun gölgesi? İki dönüm. Türkiye'de Türkiye'de gölgesi şu anda da iki dönümü kaplıyor. Öyle bir ceviz var, 400 senelikmiş. Ceviz de, çınarın bilirim de cevizin az bulur yani. Ondan sonra cevizi de yeniyor yani maşallah hala. E şimdi sen dünyada böyle bir şey olursa ya cennet sonsuz ne olmaz ya sen kafanı mı yedin ya? Git ceviz ye yani kafayı yiyorsun, beynin açılsın bu, bu arada. Ceviz beyne çok yarar biliyorsun, günde üç tane tavsiye ediyorlar. Ben ceviz satmıyorum, bahçemde yok. Ama doktor bana tavsiye etti. Ceviz dedi beyin gibidir dedi günde üç tane ye dedi fakat ben yiyemiyorum yani biraz bana zaten fazla geliyor ondan sonra üç tane üç tane daha da atlatmayalım diye şey yapmıyorum ama ihtiyacınız varsa üç tane tavsiye edilir benim biraz midemi artıyor cevizi de peynirsiz yemeyin tek yerseniz dert olur peynir tek dert olur ceviz tek dert olur Hadi şerif de birleşirlerse şifa olur al sana peynircilere de iş çıktı cevizcilere de çıktı benden kim zarar görmüş kardeşim ya Tamam. Yani onu yazdım kaynaklarıyla. i̇bn Abidin'de de gördüm sonra bunu. Ve bu şey, hapishane mektupları bitti. Bin küsur sayfa. Sayfa boyu böyle. Bin küsur sayfa, orada bütün bu ilimler var. Kaynaklarla beraber Filistin'i bitiriyorum. Bugün yarın baskıya vereceğiz. İki cilt yaparsam zor oluyor alana da. İkisi ayrı rakam oluyor, masraf oluyor. Ben dedim ne yapalım, kağıdı çok ince kullanacağız. Bu Behzeti'n nüfus nasıl oldu? Kağıdı güzel oldu da. Yani hakikaten e, o kağıttan dedim alın. Eskiden o kağıdı bulamıyorduk yani. O bakımdan bin sayfa çok kaba oluyordu. Şimdi o kağıdı bulabiliyoruz piyasada. Ondan dolayı ondan basılacak. İnşallah birkaç haftaya sizlere arz edilir. Orada ne ilimler var bunlar hepsi de orada var. Bu OKK namazıdır. Bu 84. sayfadadır. İnşallah Rabbim cümlemizi. Şimdi haram ay tabii geliyor ama ta o var. Onu gününde konuşuruz. Ondan sonra efendim... Ee, burada çok dualar yazdım. Ama bir dua yazdım, onu anlatmayacağım. Çünkü uzun bir kıssası var, bir de biraz bir eceba diyenler de, olur. Halbuki bu yazdığım şeyin kaynağı ne biliyor musunuz? Kaynağı çok acayip bir şey. Yılan hikayesi yani bu. Hakikaten yılan hikayesi bak. Doğru yılan hikayesi. Ama bu 8. tabaka muhaddislerden olan bütün evliyanın kitabını yazmış Ebu Nüaym İsbahani Hazretleri. Büyük muhaddistir yani. Ebu Nuaym dedi mi git bütün kaynaklarda, rahmuzda her kaynakta Ebu Nuaym geçer. Hilyetü'l Evliya'yı yazan Efendi'nin başucu kitabıydı. Küçük odasında 8-10 cilt yattığı yerin üstünde iki rafı vardı. E bu Nuaym'ın kitabını Hilyetü'l Evliyayı başından ayırmazdı yani. O kitaptan kaynağını verdim. Yani efendiye inananlar için. Ama Ebu Nuaym'ı zaten bütün hadisçiler kabul eder yani. Ondan sonra Etmam Demiri Hayatü'l Hayvan var ya, o da yılan bahsinde bunu alıyor. Hayatül hayvan hayvanların ile ilgili yazılmış. Yani bilmiyorum Türkçe'de tercümesi var mı? He? Tercüme etmek de zor da onun için yani. Uyduramaz ki nasıl tercüme edecek? Çok zor. Hayatül hayvan kadar ilginç bir kitap yoktur. Bir yılandan girer, ayetinden, hadisinden yılanın bütün şeceresini çıkarır. Bütün ayet hadisleri orada alır, duaları alır, namazları alır. Ne alakası var dersin? Bir de baktın yılana geldi iş efendi babamızın ala efendi'nin el kitabıdır hayatül hayvan, bütün Kur'an'ın kenar notları hayatül hayvan'dan alır, İmam Demir'i büyük muhattistir Şafii'nin en büyük alimlerinden, fıkıhçıdır onun kitabından da kaynak verdi, Yusuf Epani yakın dönem ama o da büyük evliya, oradan da kitap verdim. burası acayip bir şey, şimdi burada 88'de başlıyor 90'da bitiyor, bunu size havale edeceğim, anlatmayacağım, çünkü biliyorsun bir şeyler anlatıyorum o sonra internete alıyorlar, atıyorlar, benim ağzımdan bir şeyler, karıştırıyorlar işi Kaynaklarım güçlü, tabiinin ulularından, Süfyan İbn-i radıyallahu an, tabiinin ulularından, onun meclisinde bin kadar insan bunu duydu. Bin kadar, cemaatte, sohbette. Sohbet meclisinin en sonunda sağ tarafta oturan bir adama, Hz. Süfyan radıyallahu an dedi ki, kalk insanlara o yılanla yaşadığını anlat dedi. O da kalktı, beni yaslayın dedi oturttular, arkasına yaslandırdık diyor. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Sonra şunları anlat. Dikkat edin, iyi dinleyin ve kavrayın. Muhammed i̇bn diye işte bir zatın başından geçenleri yaşadıklarını anlattı. Hadis kitabında geçiyor bu. E ve bir dua var burada. Bize ne alaka? Bize hikayeyi anlatma hoca. Kardeşim burada bir dua var. O dua da nedir biliyor musun? Adam parçalanıyorken bir dua yaptı. O dua ile bir melek geldi. Sana da gelebilir. İnsan kılığında gelir. Sen ne de dersin? Yoldan çıktı. Kim nereden çıktı dersin? Gelir. Melekler geliyor hala. Dilenci suretinde geliyor. Ee, Birçok hadiste var ya. imtihan etti keli. Bir meşhur hadis var. Bilmiyor musun onu? He? Kel dedi ki saçım olursa bilmem ne. O da işte şöyle yapacağım sonra. Saçı olduğu melek geldi. Sahi hadis. Onu da bir okumak lazım yani. Melek geldi ona ya şu kadar muhtacım, şuyum, buyum. Sen de eskiden hani keldin de sonra Allah sana saç verdi falan falan Ne keliydim ben oldum olası üzüm gibi saçlarım var falan. Öyle mi dedi Allah dedi yalan söylesen dedi aslına döndürsün. Yani melekler hala iş başındadır. Ve o uzun bir e, tabi üçlü bir herhalde kıssadır. Efendim ee bunlar e, millet bunları hikaye zannetmez. O sahih kaynaklardır. O sahih hadistir yani. <gülüyor> o Me vehabiler bile Medine televizyonunda okuyorlar o hadis. Yani çok sahittir o hadis. Dolayısıyla Şimdi burada çok önemli bir mevzu var. Bunu da bize alakadar eden nedir? Okunduğunda yedi kat göklerin melekleri feryat ediyor. Bir insan sıkıştı mı, dara düştü mü bu duayı okuyor. Ya latif ya latif, ultuf bi bil kudreti letiste ve tebiha müstakar rukemli. Ya latif, üç satır. Yani bunu ezberlemeniz de kolay. Hani küçük punto yazarsan bir buçuk satır. Biz büyük yazıyoruz ya okuyun diye hareket 89'da o dua. Üç satır duruyor burada. Bu duayı bir adam canı daraldı, sıkıştın başına bir şey ezberlemek lazım. Aniden neler olabilir ya. Asansörde tıkanılsın, deprem olur altına kalırsın. Her yerde bir çıkıntı var kardeşim. Her an biz panik içindeyiz yani. Yaşamak kolay mı ya? Her an nereden ne gelir belli değil ya. İşte hal böyleyken bu duayı okuduğu anda o zat, Yedi kat göklerin melekleri feryat edip Allah-u Teala'ya müracaat ettiler. Dua göklere yükseliyor ya melekler duyuyorlar. Ya Rabbi buna yardım edelim. Latif ismi şerifi dürmetine. Ya Rabbi. Bir de latif isminin görevli melekleri var. Şimdi o görevli melekler de duyunca devreye girmek istiyorlar. Her ismi şerifin huddamı var. Hizmetçileri var. Yani meleklerden. Ayetlerin huddam. Huddam ne demek? O ayetle görevli melekler. Mesela sen o sureyi okuyorsun. O melekler senin günahın için istiğfar ediyor. O melek o ayette görevli. Anladım? hadislerde çok geçer bu Duhan suresini işte okuyan 70 bin melek cuma gecesi okuyan bu gece okusanız sabaha kadar istiğfar eder 70 bin melek Duhan suresine görevlenmiş o cuma gecesinde okuyana mesela bu şimdi üç sayfalık Duhan suresi bunun gibi yedi kat göklerin melekleri feryat ederler Allah-u Teala müracaat ederler o anda allah Teala'nın bir meleği var meleğin adı ne? el Maaruf. İşte o zatı o kurtardı. Nasıl kurtardı? Başına neler geldi? Yılan ona neler yaptı? O yılandan nasıl kurtuldu? Uzun. Üç sayfa. Okursunuz inşallah. Bu duayı da ezberlersiniz inşallah. Allah bütün düşmanlarımızın şerine kafi gelmesi için. Belaların başından kalkması için. Dara düştüğümüzde ani. El Maruf ismi. Maruf ne demek? El Maruf. Dikkat edin yani. El Maruf. bizinkiler de emri bil Maruf'u da El Maruf yapmışlar. Bizim bazen emri bil ma'rufçular var. Emri bil ma'ruf demek e, uzayınca el ma'ruf yapmışlar. Sonra da işte FETÖ'de bunları dinlemiş dinlemiş çeteden içeri atmak istediği zaman el ma'ruf diye bir örgüt tespit etmişler. Birbirlerine konuşuyorlar ya el ma'rufa çıkalım, el ma'ruftan gelelim, el ma'rufa gidince geziyorlar ya kapıları bacaları bizim eskiden beri çocukluğumuzdan. Sen namaz kardeşim işte hiç iş be falan. <gülüyor> el, maruf, el ma'ruf bir meleğin ismidir. Emri bil maruf ayrı bir şey. İyiliği emretmek, kötülükten edin. onun adı emri bil maruf. Öyle el maruf diye kısaltırsan seni çeteye de so sokuyorlar işte. doğru laf konuşacaksın. Ondan sonra bilmeyen cahil işte iş ararsa bulur. Bu el maruf isimli melek hayır yapmakla tanınmış bir melek. Kim dara düşse imdadına o yetiştiği için onun adı el maruf. Bugüne kadar bu ismi duydunuz mu? Duymadınız. Siz Allah'a ya latif diye Allah'a yalvarın Allah'ın görevlileri sizi bulup sıkıntıdan çıkaracak var. Tamam inşallah. El Maruf bin Melek 7 kat göklerin melekleri müracaat edince El Maruf bin Melek devreye giriyor ve bizi o dardan kurtarıyor. Ben de inşallah e, beraber bugün bir kere okuyalım. E, bu vatan hainleri, vatanımızı bölmek isteyenlerin şerrine karşı okuyalım inşallah birlikte. Sonra siz kendi özel işlerinizde hem de bu kıssayı okuyun hem de bunu ezberleyin. Allah Teala düşürmesin. Düştüğümüzde de kurban olduğum Rabbim yardım meleklerle yardım eylesin. Yüce zatıyla yardım eylesin. Allah Teala sebeplerle iş yapar. Bir de siz dediniz ki bana burada Bedir dersini anlatırken Bedir elini ben dedim vermiştim size dergilen sonra dediniz vermediniz hatırlamadık bir şeyler dediniz ha burada. He? Ben de dergiyle bastırdım. Biliyorsunuz bu Bedir elinin bütün isimleri burada. Kağıtı ince olsun dedim çünkü nuska gibi falan üzerine taşıyacağız zaman adam kalın kağıtlar çok kaba oluyor. Çünkü bu okumak için değil. Yani okumak okunur. Gözü gören okur da. Bütün Bedir Ehl'i burada. 363 tane. Yani ihtilaflı rivayetlerin tümünü alınca 363 oluyor. Yani bir tane bile ihtiyat payı olmayan olup da çıkmasın diye hepsini koyuyoruz. Usul böyle meşayhımızın. Bu da Bedir Ehl isimleri var. Hani adam çok malım var dedi. Eve dedi çok mal, hacca gidiyor. Aylarca gelemez. Bedir Ehl'ini koydum dedi. Ondan sonra kaç defa arsızlar gelmişler. içeriden kılıç sesleri, Bedir Muharebesi'nin sesleri gibi. ''Sen evde kim vardı ya?'' diyorlar. ''Bedir elini yazdım.'' diyor. E, gemi batıyordu. Evliya vatan biri öyle... Zuhrat'taki şey hiç aldırmıyor. Millet kusuyor, bağırıyor, böğürüyor. Geldiler efendi, hazretleri diyor, ölüyoruz.'' Hemen dedi, kağıdı çıkarttı. ''Geminin ön tarafına koyun.'' dedi. Hemen rüzgar tersten esti kurtuldular. Çünkü bütün ulema meşayih İmam Şemiravi, i Şami, bütün ulema meşayih ittifak etmişler. İsimleri anıldığı anda dua kabul olur. Bir de yazılıp üzerinde taşımak veya bir eşyanın muhafaza muhafazası için, için konulduğunda ruhaniyetleri Allah'ın yardım eden Allah'tır. Koruyan Allah'tır. Kurtaran Allah'tır. Mesele bu zatların Allah indinde hatırı vardır, şerefi vardır. Onların yüzü sürbetine istemek manası taşıyor. Yoksa koruyan her şeyi yaratar ancak allah Teala'dır. Bundan başka bir şey yoktur. E, bunun da şirkle zerre kadar bir alakası yoktur. Onların aracılığıyla Allah'tan istemek. Çünkü Mevla buyuruyor, araya vesile koyun. Vebtehu ile el vesile. Bana vesile arayın. Bedir ehli vesilemizdir. Bizim de komşumuz Ebu Melansari'dir. O bizim en büyük vesilemizdir. Sancağı Şerif altında. Habibinin sancağında Rabbim cem eylesin. Cümlemizi şu sohbetlere de gelmeniz. Bu onun civarıdır buralar. Onun etrafındayız. Nerelerden geliyorsunuz? Ve Rabbim onun civarını şenlendirme ve onun civarında ilim meclislerini ihya kabul eylese Amin. onun için de, nerede gömülürseniz de Allah şefaatini size yetiştirsin fazl-ı kerem sahabeye yakın yerlerde defne olunmayı bizlere nasip Amin. edin ta ki Habibullah buyuruyor ve sellem, onlar mutlaka bütün ümmetime çevrede rehber olacaklar kayıt olacaklar, nur olacaklar bütün ümmetim onların sancağında toplanacaklar Ebu Ayübel Ansari gibi bir e, şefaatçımız vardır o da Bedir ehlindendir Allah Teala ona layık edeplerle bizleri müetteb eylesin Amin Allahum Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyyus sahbü'ye selle bu dergiyle birlikte Temmuz dergisiyle de Bedir ehlin tümünden bir tane şey size efendim yapılıyor ya sen şimdi bunu ben de çoğaltayım 2-3 fotokopi yapayım satarsanız olmaz ...satarsanız hak geçer, o caiz değildir... ...ama çocuğuna da bir tane fotokopu yaptın... ...bunlara izin vardır. Bunlara izin vardır. Ama Allah sizi görüyor. Satma işine girersen... ...sakalı şerif suyu, saçı şerif suyunu kalktın... ...buradan aldın, satarsan... ...ben onlara lanet okumuşum. Çünkü biz, Allah rızası için bunları... ...hediye maatinde yapılan bir şeydir, şah şerif... ...ama bak ne dedikodular, ne iftiralara maruz kaldım... ...satılıyor diye. E demek ki böyle yapan şerefsizler oldu... Bu namussuzların yüzünden böyle fikneler çıkıyor. Ben tekrar tekrar söylüyorum, hakkımı helal etmiyorum bu gibi şeyleri satanlara. Ancak saç şerifin suyunu kim satmış ki sen satıyorsun, satılacak bir şey bu yani. Ama yapanlar oluyor demek, tıyneti bozuklar çıkıyor yani. Her insan var yani, her türlü insanım insan var. Gelir kapıdan, içeriden, dışarıdan. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Efendim ne yazılır buraya şimdi vefat ise tamam duaları biz burada baş edemiyoruz sade vefatlar okuyoruz. Amin. Subhana rabbil, rabbil sallallahu mevlana ali ya alim ya halim, ya alim ya azim. La ilahe illallah wa la na'budu illallah iyyaka fa inna la'unta samii'un 'aliim. Allahumma jannina nabiyana Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahumma jannina shuqana khayra al-jazaa. Khususan shaykhuna wa ruhina hadina Allah al-Hajj al al-Hajj Allah al Allah Allah məcahir el vel, vel ve vel fəjirət ve el mülḥidin. biz məşğul el zālimin ve el zālimin. Və axriznam benim salimin. Aminin, qanimin. Ya ilah el ʿalimin. Allah māmin. Bismillah. Ya lattif, ya lattif, ultuf bina, bilutfik el xafi. Ya lattif. يا قدير يا قدير نسألك نسألك بالقدرة التي بالقدرة التي استويت بها استويت بها على عرشك على عرشك فلم يعلم العرش فلم يعلم ya Hayu Ya Qayyum Ya Allah İlla Kafaytana Şer A'dayına A'dayil İslami ve Al-Muslimi Min Al-Kafara'ati ve Al-Fajara'ati Ve al Ve yahudi ve Ve al bidati el Amin. Ya al Alemin. Allahumma, salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibi Allahumma, Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyy. El habibil alil kadri, el azimil jahi ve ala alihi ve sahbihi. Allahümme inâ nes'elükel jenneh. Ve ma qarre biley hamin qauliyu amal. Ve nayudu bika min al-nar ve ma qarre biley hamin qauliyu khair ma selayuk min nabuukum Muhammedu sallallahu taala aleyesellem ve nayudu bika min shar mas'adek min nabuukum Muhammedu sallallahu taala aleyesellem ve antel mustaanu aleik alaahu. Vlaa ha vlaa vlaa vete illa billa illaali alaazim. Allah <t> <Festival> عاجله واجلي ما علمنا منه علما علم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعله علينا كتبه ورشده اللهم ربنا اتنا امددك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا بسم الله على انفسنا بسم Dinena ve emanatina ve khawatima a'malina tahassanna bil hayyil kayyum illezi la mutu ebeda ve defa'na anna s-su'e bila illa billahi l-Aliyil-Azim ve ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu teslimen amin Derneğin aşevi sorumlusu, Hasan Efendi babası Hüseyin amca vefat etmiş. Hafıza Nefes Efendi'nin dedesi, Numan Efendi. Dedemiz vefat etmiş, kıymetli insanlar. Muhiddin, Nuri, Celalettin Hüseyin, İsmail, Şevkı, Mustafa, Numan, Behaddin Yahya, Mehmet, Murat, Abdülfettah, Haydar, Cemalettin Ömer, Ali, Bekir, Osman, Mecid, Rifat, Murat, Bayram, Fehmi, Hasan, Süleyman, Gülhan, Hayriye, Müzeyyen, Ayşe, Gül, Hatice, Nejme, Fatıma, Zeynep, Hanife, Fatıma, Ayşe, Emine, Nefise. Meyit ve meyitlerin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah muhammedur resulullah fi kulli ve nefesin adem ma ilmullah allah allah allah ya rabbi hediyelimce vasıl eyle haberdar eyle aff eyle mağfiret eyle cuma gecesi hürmetine genel mağfiretine şamil eyle ve hepimizle beraber onlarla da beraber bir daha azaplarını üzerimize gazabını azabını gönderme ya rabbe alame إلا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآل واصحابه مشاخنا ولا ومعات المسلمين ومعات المعات الحاضرين وإلى الشهداء المذكورين في هذه الجلسة ولا ميتين والميتات والميتين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahümme, Rahman, Rhaman, Malik yemidin. İyak nəbûl, İyak nestegin. İhdin al-cirâat al-mustaqîm, cirâat el-lazîn عليهم, غير Gita madan bi va'adikini Başlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı sona erdi. Katkılarından dolayı Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne teşekkür ederiz.